Oh yeah. 체 갔대 Merhaba Kainat. Bugün 21 Mayıs Cuma. Yıl 2010, Ay 5, Gün 141, Hızır 16. 1431, Hicri-i cemaz 7, 1426, Rumi Mayıs 8. Güneşin Cevza, yani İkizler Burcu'na girmesi. Ülker Fırtması. Güneş, İkizler, Cevza Burcu'nda. 21 Mayıs, 21 Haziran. Mayıs'ın 21. günü Güneş İkizler Burcu'na girmekle Bahar'ın 3. ayı başlar. Bu ay 31 gün sürdükten sonra Haziran'ın 20. günü sona erecektir. İkizler Burcu'nda doğanlar 21 Mayıs 21 Haziran. İkizler Burçların 3. işarettir. Bu burçta doğanlar genellikle zeki, çabuk değişen, elleri her işe yatan, eğilir bükülür kişilerdir. Bazen de sanat meraklısı görülürler. Hareketli bir kafa yapıları vardır. ...ani kararlar verirler... ...ve umulmadık yerlerde karşınıza çıkarlar. İkizler burcunda doğanlar... ...çekici ve heyecan vericidirler. Zekaları... ...karşılarındaki insanların zekalarını da... ...olumlu yönde etkileyip... harekete geçirir. Sosyal çevrede yüzde yüz başarılı olurlar. Ticari başarıları... ...kendi kendilerini kontrol edip... ...benliklerini tamamen işlerine vermelerine bağlıdır. Başarılı olacakları meslekler arasında... Yargıç, diplomat, yazar, sanatkar, kuyumculuk sayılabilir. Devamı pazartesi. Yemek listesi gün 142. Kıymalı yumurta, zeytinyağlı bakla, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi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 you give me Say the sad bells of Rundi Is there hope for the future? Say the brown bells of Melville. Who made the mine owner? Say the black bells of Rumba And who robbed the miner? Say the grim bells of Lina Will plunder willy-nilly. Say the bells of Tiree. They have fangs, they have teeth. Shout the loud bells of Kintee. Even God is uneasy. Say the moist bells of Swantee. And what will you give me? Say the sad bells run me the bandols in court say the bells of Newport all would be well if if if if if if say the green bells of carnage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 Merkez Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com Ve Açık Gazete Başladı haftanın son Açık Gazetesi Ömer Madra, Avi Haligoa ve Volkan Artunç'la Birliktesiniz. Günaydın Volkan. Günaydın Bir Pit Seeger'den Bells of Rimney adlı şarkıyla başladık Zonguldak'taki Karadon Maden Ocağı'nda Dün de size son dakika Olarak haber verdiğimiz Göçük altında kalan 30 madenciden 28'inin cesedine ulaşıldığını ve ölen 22'sinin henüz bulunamadı. Ölen işçilerden 7'sinin memleketlerinde toprağa verildiği Çalışma Bakanlığı'nda hayatını kaybeden madencilerin ailelerine emekli aylığı bağlanacağını açıklamış durumda. İstanbul'da iki ayrı gösteriyle protesto edildiği ...Emek Partisi'nin ve keskin gösterilerinde taşeronluk sisteminin eleştirildiği ve iş güvenliğinin sağlanması talebinde bulunduğu haber veriliyor. Bu arada da Başbakan Erdoğan'ın patlamayla ilgili geldiği Gelik Beldesi'nde protesto bulunan kişi... ...görevli kamu görevlisine hakaret ve görevli memura mukavemetten tutuklanmış bu başbakanın da provokatör, provokatör dedi. dediği kişi... Evet bu. Peki 28 ölüm, 2'de kayıptan bahsediyoruz şu anda. Ee, başka tutuklanan var mı bu olayla geniş anlamda ilgili? Çünkü bu geniş anlamı içeriyor herhalde. Henüz yok ama bekleyeceğiz. Bunu e, konuşmamızda çok büyük fayda var. Çünkü burada ihmal olduğu gün, günlerden beri çeşitli internet sitelerinde, hı hı. televizyon programlarında ve gazetelerin köşelerinde yazılmakta büyük eksikler oldu o yüzden de tabii soruşturma açılması kesinlikle e, gerekiyor ve tam ta, müden değil tabi ama kasıtsız e, ölüme sebebiyet vermekten hangi maddeleri ise hı hı. E, yani çalıştıran e, kurum açısından ve e, bütün sorumlular açısından. Ölüme sebebiyeti vermek, suçu neyse onunla ilgili davaların, soruşturmaların yapılıp davaların açılması gerekiyor. Bunu da önemli belirtmemiz lazım. Tabi bu süreç böyle işlerken gerçekten bu olabilecek mi sorusunu bir kenara bırakıp bir de şeye de bakmak lazım herhalde. Ee, olayın üzerinden ne kadar süre geçti, bu süre içinde kim tutuklandı ve e, aslında devlet, yani hükümet, başbakan ne dedi? ...yani kader... E, ...bunu zaten bilerek iniyorlar aşağı... ...olur böyle şeyler... E, ...bölgemizde zaten insanlar da alışık dedikten sonra... E, ...protesto gösterisinde... ...ya da küfür eden neyse işte artık... ...ne olduğunu da tam anlayamadığımız için... E, ...kişinin tutuklanıyor olması ama... ...olayla ilgili hala daha ortada... ...hiç doğru düzgün diyebileceğimiz bir şey olmaması... ...da zaten adaletin... ...ne tarafa doğru işlediğine dair bir şeyler söylemiyor mu? Kesinlikle söylüyor... ...ve bunun peşini... ...gerek işte zendikalar gerekse e, sivil toplum kuruluşları gerekse de mesela muhalefetin de ipin ucunu kesinlikle bırakmaması gerekir. Asıl hı hı. E, üzerinde ciddi şekilde e, bunun sorumlularını araştırmak üzere girişimde bulunması gerekenler muhalefet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere. Gerçi onlar şimdi çok meşgul e, kongre e, hazırlığı içindeler ama bence e, Kongre öncesinde de kesinlikle bu duruma el koymuş olmaları gerekiyordu. Gerek hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, gerekse Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve de BDP milletvekillerinin gidip bu muazzam faciayı, ihmali ve sorumluların araştırılması için meclise belki soru önergesi vermeleri gerekiyordu. Ayrıca bir de savcıların harekete geçmesi gerekiyordu. Çünkü normalde trafik kazası olduğu zaman, Mesela sürat haddi aşılmış olarak giderken kazayla birilerini öldürüyorsa onlar hakkında soruşturma adam öldürmeye sebebiyet vermekten <Gülüyor> e, soruşturma açılıp dava açılmıyor mu? Kendiliğinden yani açılıyor bildiğim kadarıyla değil mi? Bunun için bir şikayette bulunmaya vesaire zaten gerek kalmıyor. Evet, bunu neden bu bunun farklı muamele görmesi gerektiğini anlayabilmiş değilim doğrusu. Çünkü mesela bugün oldu yani günlerdir bu konuşuluyor zaten 400 bin lira maliyeti olan anti grizu araç ve gereçlerle metan gazı ölçen cihazlar kullanılmış olsaydı bu facia yaşanmayabilirdi deniyor. Demek ki o zaman da burada çok ciddi bir şekilde yalnız burada da değil üstelik. Aralıkta Bursa'da 19, Şubat ve Mart aylarında da Balıkesir'de 16. Mayıs'ta Kütahya'da bir, Zonguldak'ta da şimdi 28 maden emekçisi hayatını kaybetti. Diğer ikisinden de herhalde umut kesildiğini söyleyebiliriz bulunamayanlardan. Yani 6 ayda 64 işçi kömür madenlerinde hayatını kaybetti. Muhtemelen 66 olacak bu rakam. Son 2,5 yıl içinde 180 işçinin. Kömür madenlerinde hayatını kaybettikleri söylüyor ve hala mesela maden güvenliği sözleşmesinin imzalanmadığı da belirtiliyor bugün bir anette de belirtilmiş. Şimdi uluslararası çalışma örgütünün e, sektör'e dair koymuş olduğu işçi güvenliğini sağlayacak olan e, anlaşma bu ama e, Türkiye bunu imzalamıyor. Üstüne üstlük patron e, grizmi mi yoksa tazminat mı arasında kaldığında galiba. Herhalde grizu anti grizo malzeme almak yerine tazminat ödemeyin daha ucuz olacağını farkında. Evet, aynen Süleyman Yaşar da bunu yazmış. Bence çok önemli iki soru soruyor. Önemli bir yazı yazmış bugün Taraf Gazetesi'nde ve yani peki madende biriken metan gazı niye fark edilemiyor? Birinci soru bu. Grizo patlaması Hı -hı. yani. Madende madenlerde patlamaya neden olan metan gazını ölçen araçların bulunduğu belirtiliyor. Ama yaşananlara bakılırsa anlaşılan bu ölçerler yasak savma amacıyla kullanılıyor. Çünkü metan gazı miktarı arttığında madene derhal hava verilmesi gerekiyormuş. Ve ikinci soru, eğer yılbaşından beri grizu patlamalarının yaşandığı madenlerde söylendiği gibi metan gazı ölçerleri varsa niye metan oranının arttığı tespit edilemedi? Ve madene hava verilemedi. Hı hı. Bu iki çok önemli. Basit iki sorunun cevabı. Şöyle diyor. Hala verilemedi bu iki sorunun cevabı. Halbuki orta büyüklükte bir maden için 300 ila 400 bin liralık bir ile grizu patlamalarını önlemek mümkünmüş. İşte bu durumda işletmecilerin bu madenlere 400 bin lira ilave harcamadan kaçınmaları sebebiyle işçiler ve mühendisler hayatlarını kaybediyorlar. Ama i̇şte. yani hani sistem, kapitalizm tam da böyle işlemiyor mu? Sonuçta bir kar ve zarar üzerine kurulu bir mantıktan bahsediyoruz. Rekabet içinde de ve e, yani patronlar niye böyle bir şey bekleyelim ki? Hangisinin daha büyük hasar olacağına dair insani bir herhalde çizelge koymasını beklemiyoruz. Maliyet üzerinden bir çizelge koyuyor ve e, Antigürizi koymak çok pahalı olduğuna göre öbür türlü işi devam ettirmek çok daha mantıklı. Kesinlikle Zaten buna ilgili bir yasa da yok. Gerekti. Sözleşmeyi imzalamayan bir hükümetin e, ülkesinde madencilik yapıyor. Tamam. Evet ama bu mantık kabul edebiliriz ama hukuken e, sorumlu olup cezalandırılmaları gerektiğini reform yapılmadan önce. Yani e, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz bence. Hı -hı. Çin'den işte uzman getirecekleri söyleniyordu. Bir de belki de. Onlar yarı yoldan döndüler artık yapılacak bir şey olmadığı gerekçesiyle fakat Çin'de aynı zamanda bir e, ilginç bir araştırmadan bahsediyor. Bir maliyet araştırması yapılmış Çin'de çünkü Çin dünyanın en büyük kömür hı hı. işletme yani kömür. Hemen her gün bir termik santral daha açan bir ülke. Bir ülke evet ve e, orada yapılan bir araştırmaya göre madenlerde ölen işçinin ailesine 6 aylık kazancı karşılığı tazminat ödendiği tespit edilmiş. Yani bu 6, 6 yıllık kazanç işverene yapacağı güvenlik yatırımından daha düşük bedene mal oluyor. Hı hı. İşte bu sebeple işveren güvenlik amacıyla yatırımdan kaçınıyor. Anlayacağınız demiş Süleyman Yaşar. işçinin ölümü iş güvenliğinden daha ucuza mal olduğundan iş güvenliği ikinci planda kalıyor. Bu nedenle maden kazan, kazaları önlenemiyor. Ya, trafikte sürat haddi diye bir şey söyledin ya benim de aklıma tam hakikaten kapitalizmde sürat haddini aşma. ...durumu gibi geliyor. Bütün bu olan biten. Ama e, şu Elon'un sözleşmesine... ...bir, bir dakikalığına dönecek olursak... ...bence çok fazla şey de söylüyor. E, çünkü aslında bu sözleşmeyi... ...imzalayan ülkeler e, temelde... ...şunu yapıyorlar. Karar süreçlerine işçilerin de katıldıkları... ...ve bütün güvenlik önlemlerinden... ...işçilerin de haberdar olduğu bir süreci işletiyorlar... ...öncelikle. E, tabi bunların hiçbirisi... ...çok alışık olduğumuz bir durum değil. Patron ne derse o olur. Üzerine kurulu bir sistematiğin içinde yaşadığımız için... Şu ana kadar 24 tane ülke onaylamış sadece 1995'ten beri olmasına rağmen bu anlaşmayı. Baktım öyle e, aralarında refah daha yüksek ülkelerde var. Gayet Ermenistan gibi refahın yüksek olduğunu söyleyemeyeceğimiz ülkelerde var. E, ama büyük ülkelerden hiçbiri yok. Büyükten kastım G20 çok düzden. E, aynı şeyi bütün aslında bu tip uluslararası mekanizmaların hepsinde birden görüyoruz. İnsanlığın faydasına yararını olan... Ve ancak silahlanmayı azaltacak, savaşları azaltacak ya da işçi güvenliğini sağlayacak olan bu tip anlaşmalar ya da insan haklarını garanti altına alacak anlaşmalar asla ve kata büyük ülkeler tarafından imzalanmıyor. Türkiye'de bu büyük ülkelerden biri oldu işte G20 olarak ve e, aynı militer, hegemon ve e, sömürücü mantığı devam ettiriyor. Bu da işin ister özel şirketi ister devlet tarafı. kapitalizmi olarak Hı -hı. yönetici hiçbir şey fark etmiyor Yok. mantıkta ama adam adam öldürmeye teşebbüs demeyeceğim ihmal yoluyla ne maddeyi hatırlayamadım Türk Ceza Kanunu'ndaki maddeyi şimdi ölüme sebebiyet vermekte. Kesinlikle şey yapılmalı. Yani işçilerin ve çevresindekilerin sorumluluğu altında bulunan insanların sağlık ve selametlerine dikkat etmeden Hareket etmek suçlamasıyla soruşturma başlatılıp dava açılması gerektiğini düşünüyorum. Yani savcıların sürekli olarak mesela trafik e, kamu savcılıkları, cumhuriyet savcılıkları trafik meselelerinde sürekli olarak kendiliklerinden getirmiyorlar mı? Senin de söylediğin gibi. Aynen, Burada evet. da aynı şeyin getirilmesi lazım. Yani e, işçilerin sağlığına kayıtsız kalmak, ihmal gibi suçlardan Yani işçiler ve mühendisler bu ihmalin ve kayıtsızlığın sonucunda ölmüşlerdir diye ama bunları takip etmek için muhakkak surette meclisteki diğer partilerin de harekete geçmesi lazım. Onu da görmüyoruz doğrusunu isterseniz. Herkesle birlikte onlar da hatta onların bir ağladığını bile söyleyemiyoruz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi kendi derdine düşmüş vaziyette. Bir açıklama görmedim ben. O sırada medyada pek bu gibi konular <gülüyor> yani şeyleri bildirmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Medyada bu sorumluluk, ihmal, ölüme sebebiyet vermek gibi şeylerden bahsettiğini gördün mü? Sadece ağla Türkiye ağla şeklinde. Maden onları canlı vermedi neydi gerçekten beni en çok rahatsız eden patlangaçlardan biri o oldu. Yani milliyette dün de bugün de genellikle mesela ağlamak öne çıkmış olandı. Hürriyetteki patlangaç, acı tüneli demiş. Yanına da patlangaç koymuş bir kan damlası gibi böyle sıçrayan. Maden onları cansız verdi. Yani yerler daha fazla ilerlemek istemiyor mantığıyla. Bu bir yabancılaştırma değil mi? Yani maden falan cansız vermiyor. Maden canlı bir şey değil. Bu trafik canavarı gibi bir soyutlama. Madeni işleten her kimse madeni işletenler onları cansız verdi. Canlı olabilirlerdi canlı olmaları için Gereken önlemler alınmamıştı evet, Ama bunu nur... değil bunu böyle veriyor olmak Zaten hani sürecin toptan Böyle göğe doğru gitmesini Hakikaten kaderleşmesini sağlayan Durumlardan biri herhalde Etmen saymalıyız bunları Evet başbakanın da esas itibariyle Gayet tevekkülle Kader olarak nitelemesi Kabul edilebilir bir şey değil Ayrıca provokasyon nitelemesini de Herhalde Delillendirecektir Yok delillendirmeyecektir işte zaten e, her kimse küfür etti artık ne olduysa e, tutuklandı cezasını buldu e, provokatörlere göz yumulmayacağına dair devletimiz gücünü gösterdi ama devletimizin gücü şamar dışında pek işlemiyor. Kader ağlarına ölmüş oldu olamaz bu kabul edilmemeli yani e, aileler madene akın etmiş durumda yıldız da şey dedi maden, medya gelmesin karadona filan evet, evet. çok tuhaf bir açıklama yaptı. Neyse onu da bu başbakanın tavrını ve e, enerji bakanının filan açıklamalarını da kapsayacak bir değerlendirmeyi de Ahmet İnsel'le 9-9,5 arasında yapmayı düşündük. Onun için daha fazla da belki de diğer haberleri de geçmemiz lazım. Yani her karede gözyaşı her köşede ayrı bir hikaye vardı diyor. Yani aileler madeni akın ettiği zaman... Tabutlar teslim edildikçe gökyüzüne feryat ve çığlıklar yükselmiş. Yani Türk bayrağına sarılı tabutlar. Ancak ölülerle ilgili böyle bir e, durum var. Ritüel yapılıyor evet ama bu olacak iş değil. Ağlıyoruz, ritüelleniyoruz falan filan ve buna doğru itiliyoruz zaten. Ve bir de terminoloji işte onlara da şehit mi demeliyiz dememeliyiz. Şimdi böyle şeylerle uğraşıyoruz aslında temel. Somut bir gerçeklik Ölene değil, niye öldüğüne doğru bakmak, buraya doğru odaklanmak. Hani şehit kim, e, ölü kimden öte, katil kim, öldüren kim gibi soruları soruyor olmak gerekiyor ki insanlar ölmesin ama genellikle bunu sormuyoruz hakikaten. Evet, Biz kimiz bilmiyorum buradaki yani sormuyoruz diyerek bir gizli özne koyuyorum ama hakikaten tanımını da koyamıyorum kim sormuyor diye. Bir de bu metafizik dil de çok benim tuhafıma gidiyor. Yani tüm Umarım Türkiye Zonguldak'tan gelecek mucize haberini bekliyordu. Mesela bütün üslup bu acı tüneli, Hürriyet Gazetesi. Maden onları cansız verdi. Patlangaç, kan damlası gibi. Olmadı tüm... Dilek, kurtaramadık gibi. işte e, içinden hikayeler. Babası Hüseyin Arslan'ın cenazesini e, almış olan kızından. Bir koca fotoğraf. Yani bütün bunların aslında durumdan e, durumu anlatmadığını söylemek herhalde ayıp olmaz değil mi? Yani fazla yakından bakarak aslında bir miktar galiba birinci sayfamızı güzel dolduruyoruz. Hep birlikte. Evet, çok Ama evet. bundan öte e, Ama işte ne P yaptığımıza bakmak gerekiyor herhalde. Pete Segan şarkısında olduğu gibi Bell Çanları Çalıyor Daki şarkısında olduğu gibi ıslak çanları Swansea'nin ıhı şey söylüyordu Tanrı'nın bile şaşırıp kaldığını, böyle bir durumu ortaya koyan bir şey yani. Yani Tanrı bile kaygılıydı diye çaldı çanlar dediği yerler var ama ondan sonra da bir if if if yani eğer şu olmasaydı ah ah olmasaydı kurtarırdık. Bak mucize gerçekleşecekti. Halbuki kimse... Şeyin üzerinde durmuyor bir ihmal. Metan gazı ölçen cihazlar kullanılsaydı ya da bu ayrıca ikinci ve çok önemli bir ikinci konu daha var. O hiç gündeme gelmiyor. Yani bu madenlerin kapatılması ve başka iş alanlarında bütün bu insanların istihdam edilmesi için bütün yatırımların yapılması gerekiyor. Ona daha gelemedik bile. Belki de hiçbir zaman gelemeyeceğiz. Yani çünkü yani. aslında hani e, doğrudan düzden mekanik işçi sömürüsünün bu kadar ağır yaşandığı bir sektöre ya aslında sizin zaten kömür çıkartmanızın manası yok. Çünkü zaten kömür çıkartarak sadece işçileri değil üstüne üstlük başka birilerini Dünyayı daha da öldürüyorsunuz <gülüyor> demenin hiç ailemi yok. Çünkü doğrudan e, yani grizu patlamasında ölecek insanlarla ilgili gerekli önlemleri almayan bunu doğru düzgün denetlemeyen bir devlet, e, işveren ve sektör durumu var. Yani bütün bunu bu kadar düzden söyleyebiliyor olmak ve bununla ilgili ...gayet gayet net... ...bütün köşe taşlarını koyabiliyor olmak... ...durumu zaten hani... kömür bırakalım falan filan gibi bir şey anlatma... ...herhalde mümkünsüz kılıyor... ...çünkü kulak ne kadar duyarsa ağız o kadar konuşabilir... ...en nihayetinde... ...ve bir de yani hakikaten... ...insanın yüreği dağlanıyor şimdi... ...abartmak istemiyorum ama... ...yani bunun sorumluluğunu da... ...bir metafizik anlamda... ...işçilerin kendilerine yüklemek... ...onlar ne tehlikeyi alarak... ...göze alarak... Onlar biliyorlardı. biliyorlardı demek, bölge insanımız bu tip acıtır. olaylara alışık. Yani hani ben şöyle bir şey düşündüm. Bölge insanımız bu tip olaylara alışık. Bölge insanımız lafı genellikle Kürtler için kullanılır ya. Ve Doğu ve Güneydoğu için. Ee, yani söylenmez isimleri. Doğulular, e, bölge insanı falan gibi böyle garip soyutlamalar vardır. Ee, yani mesela şöyle bir şey de söyleyebilir miyiz? Otuz senedir devam eden düşük yoğunluklu bir iç savaş var. Ee, bölge insanımız ölümlere alışık. Yani niye Erdoğan'ı mesela... Diyarbakır'da efendim biliyoruz ölenler var aranızdan ama bölge insanı bu işlere alışık sıkıntı yok falan gibi bir şey söylerken duymuyoruz. Yani ölüme alışmak diye bir şeyin olduğunu herhalde Erdoğan'dan öğrendik yeni. Yani kim nasıl alışabilir ki ölüme? Bu son derece rahatsız edici bir şey ama ona yakın rahatsız edicilikte bir durumda buna bizim bize düştü bütün bunları söylemek. Nerede diğer insanlar medyan Seçkin kalemleri köşe. kısım insan bir şeyler yazıyor, yazıyor tabi. Ama nerede Halk Partisi, nerede Milliyetçi Hareket Partisi, nerede BDP? Belki pazartesinden itibaren göreceğiz. Yani, Sendikalar nerede? E, biraz sıkıntılı durumlar bunlar. Evet, Başka çok konularla çok daha yoğunuz, gündemimiz çok daha ağır ama altında kalanlar... Göçün işte üç aşağı beş yukarı işçiler. Onlara anlattılar ana gidip oy almaya gittiklerinde ama çok ağır bir durum var yani gerçekten. Pete Zigir'den bir şarkıyla daha gönderelim bu işçileri, ölen işçileri. Come all you hardy miners diyor. Hadi bu işçilerin bu görmüş onlara hitap eden bir şarkı. Come all ye hardy miners and help us sing this song Sung by some union men for a hundred thousand strong With John White our general we'll fight without a gun He'll lead us on to victory and sixty cents a ton Come all ye hardy miners and help us sing this song On the 21st day of April, we struck for 60 cents a ton. The operators laughed at us and said we'd never come. All out in one body and a man, that's 60 cents a ton. Come out, you scabs and black legs, and join the men like one. Tell them that you're in the fight for the 60 cents a ton. They're now in old Virginia, they're cabin right along. But when we win, they're sure to try for the 60 cents a ton. Come all ye hardy miners, let's try to do our best. We'll first get old Virginia, Kentucky, and then we'll get a rest. There's gonna be a meeting right here in this land. When we reach across the river and take them by the hand Come all ye hardy miners and help us sing this song Sung by some honest union men, thousand strong With John White, our general, we'll fight without a gun He'll lead us on to victory and sixty cents A dialogue I'll tell you As true as me life Between a coal owner And a poor pitman's wife As she was a uh, travelling All on the highway She met A coal owner and this She did say dairy down Down, down Dairy down Good morning, Lord, fire-damp this woman, she said, I'll do you no harm, sir, so don't be afraid. If you'd been where I'd been the most of me life, you wouldn't turn pale at a poor pitman's wife, Derry, down, down, down, Derry, down. Then when do you come from the owner, he cries, I come from hell, the poor woman replies. If you come from hell, then come tell me right play, how you contrive to get out again, dairy down, down, down, dairy down. the way I got out the truth I will tell that turning the poor folks all out of hell this to make room for the rich wicked race for there is a great number of them in that place dairy down down And the coal owner selves is the next on command To arrive in hell, as I understand For I heard the old devil say as I come out The coal owner's all I'd receive And they rubbed down, down, down, daddy. down And how does the devil behave in that place? Oh, sir, he is cruel to the rich, wicked race. He's far more crueler than you can suppose. Even like a mad bull with a ring through his nose very down, down. Good woman says, "E, I must bid you farewell. You give me a dismal account about hell. If this be all true that you say unto me, I'll be home like a whippet with me poor man, a greedy down, down, down. If you be a coal owner, sir, take my advice, agree with your men, and give them a full price. For if and you do not know very well, you'll be in great danger of going to hell, derry down, down, down, derry down. The coal owner and the pitman's wife. Binceküs kurtör yapılan büyük bir grevin baladı. Bunu söyleyen de ya, maden işçilerinin grevinden kalan bir şarkı. Bizzat işçilerden birinin notları arasında bulunmuş. Sonradan da müzik eklenerek yapılmış. Bu balad e, şey, Ewan McCall McCall söylüyordu. Peggy Seager'de Banjo'yla. Ona eşlik etmekteydi. Steam Whistle Ballads adlı bir albümden plaktan çaldık size. Zonguldak'taki işçileri bir kez daha düşünelim istedik. Bir başka trajedi de dünyanın öbür tarafında Ceyhan'de diyor. Aynı şekilde de büyük şirketlerin kar amacı uğruna gün be gün ortaya çıkıyor yaptıkları ihmaller. BP şirketinin petrol e, faciası. Hiçbir tedbir almadıklarına dair sayısız haber çıkmaya başladı. Bir bir, bir e, uyduruk haber geçmiş. Hoşçakalın Amerika'da gördüm. Petrol sızıntısının azaldığını açıklamış. Nasıl? Buharlaşmış mı yani? Yok artık az, günde ortalama 5000 varil petrolü bu yolla denize karışmasını önlüyoruz demişler. Hortum indirdik demişler. Yalnız daha önce tamamı zaten 5000 varil diyordu. Biz ancak yarısını hortumla çekiyoruz demişti. Şimdi 5000 varinin tamamını çekiyoruz demiş ama BP bir açıklama daha yapmış sonra. Ne demiş? Başka bir kuyu daha varmış. Buna hani sızıntı akıntı filan gibi laflar kullanılıyor. Petrol sızıntı, spil kelimesi, dökülme filan gibi. Oysa fışkırmakta. Ve BP'nin söylediğinin aksine bilim insanları ilk defa yayınlanan küçücük bir video filme bakıp kağıt kalemle adeta bir takım teknikler kullanarak hesapladılar ki 20 bin 70 bin Hatta 100 bin verile kadar fışkırıyor olabilir demişlerdi şimdi bir insanları şey yapmış rahatlatmak için inanılmaz manzaralar var aslında yani gerçekten şimdi karaya da vurmuş sazlıklara filan ıslak alanlara yani görülecek şey inanılmaz o yeşil bitkiler tamamen karaya kırmızıya, mora, eflatuna filan boyanmış vaziyette ve köfredeki güçlü bir akıntıya da karışmaya başladığı Florida kıyılarına vesaire de yol açabileceği de belirtiliyor. 20 Nisan'dan beri durdurulamadılar. Ayrıca BP'nin kullandığı bu dispersant denen madde akıntılar şey dağıtmak için son derece 600 bin galon kullanılmış bu koreksit bilmem 9500a koreksit 9527a gibi şeyler iki tip dispersant denilen dağıtıcı madde kullanılıyor dur demişler ajans France Press haberi bugünkü e çünkü başka bir körfezdeki bütün canlı hayata muazzam bir zarar veriyorsun dur demişler yani günde 5000 varil ham petrol topluyoruz şeyi tamam ya. katıyan ciddi alınmaması gereken bir rakam. Kendi verdikleriyle bile uymuyor. Yani 5000 tamamı idiyse 5000 varil topluyorsa hiç o zaman akıntı olmaması gerekir. BP'nin söylediğine göre oysa biz yanlış hesap ettik. Bir başka kuyudan daha fışkırıyor diyorlar. Düşünebiliyor musun? Ve bunu şimdi açıklıyorlar. 20 Nisan'da olan bir Faciadan sonra aslında bayağı kendisi... Aklında. Ne kadar çok çeşitli görüş, e, sayı, haber ve e, farklı farklı durum ortaya çıkarsa haberin anlamlılığı o kadar yitiyor. Yani evet. e, tabii şanslı oluyor bunlar, kader diye bakmak lazım ama e, bütün bu olan biten en nihayetinde anlamı ortadan kaldırıyor. Çünkü neyin doğru, neyin yanlış, neyin gerçek, neyin yalan neyin dezenformasyon, neyin bilgi olduğunu falan e, anlayabilmek gerçekten zorlaşıyor ki e, bu galiba en çok ve en çok şirketlerin işine yarıyor. Çünkü işin içinden çıkamadıkça insan genellikle konuyla ilgili ilgisini kaybediyor. Ve e, bu da çok daha rahat bir çalışma alanı herhalde. Ayrıca e, bambaşka şeyler de var. Yani o kadar ilginç şeyler çıkıyor ki bu <gülüyor> kepazeliğin ortasından. Mesela ara, a, Anlaşmazlık çıkmış aralarında ee, Halliburton'la BP arasında filan. Ya bu patlamayı önlemek için şu aleti e, beton dökmeden önce bir şey madde varmış. Böyle çamurumsu yapışkan bir madde varmış denizin dibinde kuyunun açıldığı yerde ilk kuyunun. Hı hı. Oraya. E, e, onu bırak, bırakmalıyız demiş. Halberton'dakiler demişler ki bunu bırakın orada. Hı hı. Onun üzerine şey yapalım. Beton dökelim. Böylece sağlam şey olsun diye. Burada Halberton'un uyarısının doğru olduğu anlaşılıyor. Bibi demiş ki çıkarın o madde Sonra dökün betonu. Çünkü biz sonra betonu çıkarıp tekrar yeni kazılar da yapmak isteyebiliriz demiş. Ve doğru. oradan oradan çökmüş şey mesele. Peki ben bu son açıklamayı da şimdi düşündüm ve kafamda bir yere sığdıramadım. Sen ne diyeceksin bakalım. Peki bir kuyu daha var diyor. Acaba çaktırmadan iki kuyu açıp bir kuyudan petrol satıyoruz diye mi şey yapıyordu acaba? İzin almadan başka bir kuyu da açmış mıydı dersin? Yani mümkün. hiç şaşırmam değil evet. mi? Evet yani hani mümkün ama bilmiyoruz. ...diyebileceğimiz şeylerden biri. Evet, BP hakkında Zaten hiçbir soruşturma kısmı. yok. Tutuklama yok. BP yöneticilerinin sorumlularının bu ihmal. 11 işçi öldü orada da. Hı hı. Hani soruşturma, hani gözaltılar? Genellikle bunların hiçbiri olmuyor. Tam da sıkıntı burada. Yani işçiler şirkete ait. Bilgiye bizim ihtiyacımız yok. Hesap vermek zorunda değiller. Çünkü... Niye hesap versinler ki bütün bununla ilgili yasal düzenlemeleri dünyanın her tarafını hızla kaldırıp hızla verim adını verdikleri evet. kar mekanizmasını işletiyoruz. Balıkçı, çok normal. Bu arada balıkçılarda da baş ağrı, şiddetli baş ağrısı, boğaz ağrısı, şey öksürük, kesik kesik öksürük, hepsinde varmış bölgedeki balıkçılarda. Bu neden olmuştur dersin? Sigara herhalde bence baş ağrısı da yapıyor mu yapar diyeyim yapar yapar Evet onu da geçelim bir de iki de şey söyleyeyim Hindistan'da Leyla tayfunu hortumu Daha doğrusu Güneydoğu Hindistan'ı kasıp kavuruyor on binlerce insan yerinden olmuş altyapı yıkılıp gitmiş 110 kilometre saatte esmiş kortum 40 bin insan tahliye edilmiş. Deniz seviyesinin altında kalan yerlerden, su seviyesinin. Henüz ölüm haberi yok ama büyük dalgalar, kıyı dalgalarından bahsediliyor. Bu El Cezir'in haberi. Hindistan'dan Asya'dan Avrupa'ya geçelim. Polonya'da ha, 15 kişinin öldüğü haberini de gördüm şimdi. Hindistan'dan bu tayfun yüzünden. Polonya'da henüz bir ölüm haberi alınmadı. Çok şükür. Fakat 165 senedir görülmüş en büyük seller varmış Polonya'da. Varşova'da Vistül nehri taşmış kabarıp zarar ne kadar biliyor musun? 2 milyar avro tahmin ediliyor. Hiç duymadıktı da, da buradan daha ne zaman Vistül ne zaman kabardı falan yağmur yağdı böyle oldu olmuş işte. Buna da değişikliği diyorlar ama bilemeyeceğim. Peki diğer haberlere de kısaca bakalım. Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlenmiş. Ee, yani bunun ne manaya geldiği ya da ne olduğunu söyleyebilmek gerçekten herhalde çok kolay değil. Ee, yani bu konuda bin bir tane yorum ee, izleyebilmek ve dinleyebilmek dün mümkündü. Ee, günün önemli haberlerinden biriydi ancak... Ee, Kaçıncı hava harekatı vurulacak bu kadar çok hedefin olabilmesi ve ve diye devam eden e, anlamsızlık zincirinde bir yer daha gerekliymiş iki yıldır vurulmadığı için vurulması. Bu gereklik e, belki de askeri anlamda manalı olabilir ama siyasi olarak neye tekabül ettiğini de herhalde anlamamak mümkün değil gibi geliyor bana ve siyasi kısmına ister istemez daha fazla odaklanıyorum. E, galiba çok iyi gitmiyor bu demokratik açılım işleri. Gidiyor diyebilir miyiz daha yeni çünkü fırçaladı İçişleri Bakanı olur mu efendim bu bir devlet politikasıdır devam ediyor falan diye. Evet, evet. yani itiraz edenleri açılım pek iyi gitmiyor diyenleri acele azarladı değil mi? Hı hı. Yani yani devam ediyor tamam eyvallah falan diyelim de biz değmeyelim şapla ama e, devam eden şeyin ne olduğuna dair başka türlü yorumlar da e, ortaya koyabilmek mümkün galiba. Yani savaş devam ediyor bir şeyler oluyor. Demek de mümkün. Jet uçakları uçup bir yerleri bombalıyorsa 50 nokta bombalandı, 20 uçak kalktı falan gibi haberler duyuyorsak barışa doğru gidiyor galiba gibi hissedebilmek galiba çok kolay değil. Ee, özellikle gittikçe Kürtlerin ne hissettiğine dair durumu daha az ve daha az konuştuğumuzda e, görülecek olursa çünkü sorun en nihayetinde yok sayılan birilerinin e, ortaya çıkmak ve kimliklerini tanımlamakla ilgili mücadelesi kabul edilebilir ve kabul edilemez yöntemlerle ee, olan biten bu ise o zaman neden bahsettiğimizi ve barışın nasıl geleceğine dair yöntemi de herhalde belirlemek çok zor değil. Ee, örneğin Selahattin Demirtaş şey demiş BDP genel başkanı, kandile bomba yerine diplomasi gönderin demiş. Konuşmak gerekiyor demiş ama e, belli ki süreç böyle işlemeyecek. Ya da işte e, bir sürü yorumcu çıkıp bir sürü bir sürü bir sürü şey söylüyor. Ee, bu arada gazetelerde şöyle haberler görmek de mümkün ki bana çok garip geliyor. Harekattan Barzani'nin haberi var. E, tabii var. Çünkü aksi halde buna işgal denirdi. Değil mi? Yani hani evet. bu meşruiyetle ilgili sıkıntıyı bir türlü psikolojik olarak niye aşamadığını Türkiye'nin ben anlayamıyorum. Yani orada e, bir memleket var, ülke var ve bu Türkiye sınırlarının dışında kalıyor. İzinsiz yaptığınız anda böyle bir şey zaten Güvenlik Konseyi'ne Birleşmiş o Milletler'de zaman, tabii, konu olacak. Demek. Bir şey bu. Yani... Tabii ki var e, bunun haber değeri yok bana kalırsa ama mesela e, yorumlardan biri NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şevkat NTV'de anlatmış öyle diyor e, haberde. E, der ki haber e, 50'ye yakın hedefe operasyon düzenlendi i̇lk, ilk açıklama harekatın başarılı olduğu yönündeydi diyor. E, Uğur Şefkat ise şunları söylüyor e, 2008 yaz aylarında yoğun hava harekatları yaşanmıştı. 10 büyük çaplı harekat yapılmıştı... ...yüzlerce hedef vurulmuştu... ...2009 yılında da operasyonlara ara verilmişti... ...diyor... ...ancak bu yıl PKK'nın ard arda gelen saldırıları... ...karakol saldırıları, mayın tuzaklar... ...bunların pek çoğunun Kuzey Irak'tan gelen... ...unsurlar tarafından yapıldığı... ...istihbaratlar olunca... ...ayrıca önemli bir faktör olan... ...psikolojik üstünlük... ...son dönemlerde eylemlerde karşı tarafa geçmiş görünüyordu... ...diyor... ...kim yani, değerlendiriyor bunu, nasıl oluyor bu... ...işte isteyen değerlendirebiliyor... Yani bu psikolojik üstünlük dediğimiz şeyin bizde barometresi yok ama belli ki NTV taktırmış o barometreden. Ee, yani bunların ne anlama geldiğini, insanların ölüp öldürüyor olduğunu, böyle hani savaş uçaklarını gidip bir yerlere roket atıyor olduğunu falan fark edememek bunun altında e, ilginç bir his olsa gerek. Ya yani ben tam empati kuramadığım için ilginç diyemiyorum ama. Evet bence bunu da burada bırakmak zorundayız. Çok... Çok İyiye de, gitmiyor iyi yani gerçekten bir Savaş durumunu devam ettiriyor olmak Ve e, bunun üzerinden Bütünüyle bir ülkenin cendere altında e, Durmaya devam ediyor olduğunu görmemek Mümkün mü bilmiyorum Mümkün herhalde bir yandan da bilmiyorum Retoriye oluyor çünkü mümkün i̇şte tam yani da her, böyle her tarafta işte. kötü yani Afganistan'da da kötü Irak'ta da kötü ee, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında Gemi batırma tartışması Bir savaşa doğru Gidiyor olabilir gidiyor diye bazen endişeler var Endişeler var ee, var yani evet bu arada yalnız Amerika Birleşik Devletleri yerlilerden, kısılderilerden resmen özür dilemiş bu e, özür dileyen Amerika Birleşik Devletleri galiba o konuda biraz bizim kafamız şey olamadı netleşemedi e, çünkü Amerika'da olduğundan çok Türkiye'de haber oldu bu e, tam şey, olarak o yüzden boyutunu anlayamadık ama Washington Post'ta da var evet, evet. yani Kansas senatörü Bra Sam Brownback yerlilerden özür dilemek için çıkarılan yasayı okumuş. Evet. Cherokee, Choctaw, Muscogee ve Pony ve Sissetonuopatonuoyate kabilelerin temsilcileri de katılmış. Böyle bir özür dilenmesini talep etmedik demiş Chad Smith Cherokee reisi ancak özrün kabul edildiğini söylemiş ve demiş ki Charles Smith Cherokee reisi özür dilemek zordur ama bazen de özrü kabul etmek zordur demiş. Hı hı. İşte böyle. Bir de bu. Bir de dünyanın ve hatta güneş önemli Swiss bir şey daha söylemiş aslında hmm. Smith. He. Demiş ki yani önümüzde ciddi bir durum var. Çünkü Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yerlere karşı Geçmişi gerçekten karanlık ama burada sorulması gereken tek bir soru var bundan sonra ne olacak demiş evet. tam da sorulması gereken herhalde soru bu çünkü hala yerler aslında rezervasyon bölgelerinde yarı mafya yarı kumar işleri falan filan yapan ve toplumun dışında yaşama bir miktar itilen ve desteklenmeyen ve tamamen de hani yok edilmiş bir halk olarak evet. yaşıyorlar. Suç oranı en yükseklere ulaşmış, alkolizm batana batmış, her bütün bu tip politikalarda görüldüğü gibi yerli altyapı her yerde. Hı. Hı. Sonra Hı. da, Hı. da Hı. ardından bunda normalleştirmenin parçası olarak sayır Zaten bunlardan gördüğünüz gibi insan olacağı yoktu. Bakın hallerine bakın diye e, önce yoksulluğa mahkum edip sonra yoksulluğun içinde e, kararan insanları işte bakın diye gösteren e, kaderci zihniyet herhalde böyle bir şey e, böyle. Yani ama günün dünyanın güneş sisteminin belki de en önemli haberini de söylemeden geçemeyiz herhalde. Ha doğru. O da önemli haberlerden biri. E, canlı üretmişiz. Ya yani insanlık olarak biz açık radyo laboratuvarlarında üretemedik. Denemelerimiz devam ediyor ama koridorda evet. Yazılım yüklendi. Yapay canlı hayatta diye bir haber var NTV'de. Yapay DNA keşfinden sonra laboratuvar ortamında kimyasal maddelerle üretilen bu DNA hücre içine yerleştirildi ve hücre belirlenen genetik koda göre davranış gösterdi diyor. Craig Venter. 10 yıldan beri genetik bilimci Vietnam gazisi aynı zamanda. Çok renkli bir kişi. Hı hı. Zaten... Renkli geçmemiş hayatı Vietnam gaziliği falan varsa ama hani e, belli ki bunu renge çevirmeyi başarmış değil evet, evet. Yeni tanrı statüsüne yükselen bu insan, genetik, laboratuvarda canlı, sentetik canlı yazılımla üreten insan Craig Venter adını taşıyor ve arkadaşları tabii. Maryland Enstitüsü'nde çalışan bir ekibin içinde Venter ve baya işte canlı olmayan bir şeyi içine yapay DNA genetik kodu koyarak canlı hale getirmişler hareket ettirmişler Tanrı rolüne soyunan bilim adamı demiş ama bence artık soyunmayı bitirmiş gerçekten soyunmuş ortada aslında. yani hani Çünkü bir hücreyi hareket ettirebiliyor olmak çok hücreli yaşamında mümkün olduğu anlamına geliyor kabaca En azından bilimsel bilgi bunu söylüyor <gülüyor> ama standart tartışmada başlamış hayallerim gerçekleşti İnsan ürünü bir DNA'ya sahip yapay bir organizma yarattım demiş hakikaten yarattı ee, mani bir kısmı hava kirliliğini falan ortadan kalkacağını küresel ısınmanın yani dünya cennet bahçesi olacak çılarla aman tanrım hepimiz öleceğiz çünkü bu bambaşka bir şey yaratacak falan diye devam eden e, muhabbet başlamış. Herhalde büyük ihtimalle askeri araştırmalar yapanlar da bundan nasıl insan öldürecek bir şey üretecekten içimden düşünmeye başlamışlardı. Kesinlikle tabii. Ee, yani gayet gayet her şey bildiğimiz gibi. Paniğe mahal yok. Tek fark e, hepimizin yanında bir şey daha çıktı. Zengin de bir adam tabii. Çünkü hı hı. genom haritasını sattı zaten. Hı hı. Keçilerde meme intihabına neden olan bir bakteri yaratmakla başlamış iş. Ulan keçileri olmuş yani. <gülüyor> Şimdilik. Şimdilik. İyi. Ee, bak burası da bozuldum. Orasını okumamıştım ben haberin. Keçilerden ne istedim be adam diye bir kısmı da varmış. Neyse buna da diyecek fazla bir şey yok. Bir şey Bunu daha... ancak bir keçi sesi çıkararak cevap verebilirim ama ulu manitu diye. Yani bence memeleri iltihaplı keçi bir tosla da cevap verebilir Ventr'e ama aslında sadece yerler değil bir başka önemli bölgemizi fena halde yıkmış bir başka sürgünden milyon insandan daha bahseden bir olayın da bugün yıl dönüm 1864'te. Büyük Çerkes Adıge Sürgünü bugün başlamış. Hmm. Ruslara karşı e, bağımsızlık mücadelesinde kaybediyorlar. 146 yıl önce ve Rus, Rusya sürmeye başlıyor. Çerkez halklarının tamamını. Milyonlarca insan yolda ve e, yüz binlercesi yollarda ölüyor. E, gelebilenler Osmanlı'nın çeşitli bölgelerine yerleşiyorlar. Balkan topraklarıyla birlikte. Ama e, büyük bir kısmı da yollarda hayatını kaybediyor. E, bir başka işte bu Milliyetçilik ve ulus devlet sürecinin yok ettiği halklardan biri yüz binlerce insanın kanı e, anmıyoruz bile tamamen kaybolmuş unutulmuş durumlardan biri herhalde bundan sonra daha fazla dileniyor olacak gibi Büyük Çerkes adı geçirgini. Evet son olarak da bir haber de verip e, bu saati tamamlamak... Yunan da... grevi mi vereceğim? Yunanistan'da dün e, yine grev genel vardı. Genel grev vardı bir de işte hafta sonu. Sunumdan... Genel grev dediği grev artık kendiliğinden genel greve evet. dönüşüyor. Tek bir sektörde yapılan grev bütün iş kollarında iş bırakmaya yol açıyor. Gittikçe hızlanan bir momentum var Yunanistan'da. Ve durdurulamıyor evet. Nasılsa muazzam... E, yankılanmalarıyla beraber önümüze gelecek ona da bakıyoruz. Bir de tabii çok yankı yaratan bütün gazetelerde de birinci sayfa ve hatta manşet haberi olan e, hafta sonunda şey var kurultay var Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna e, da Kılıçdaroğlu'nun e, geleceği artık kesin gözüyle bakılıyor. Baykal aday olmayacağını da açıklamış. Baykal'ın kasedinin yalan olduğuna dair bir e şirketin yaptığı bir araştırma var. Dün onları açıkladılar Baykal'ın avukatlarıyla birlikte. Ee, böyle de bir çalışma var. Bu çalışma ile ilgili akşam gazetesinde bu çalışmanın 6 gündür zaten o da TV'de yayınlanıyor oldu. Niye bugün beklenle der. Sorular var falan böyle devam eden bir karambol süreç evet, herhalde kurultaydan sonra rahat edeceğiz yani, yani, konuda konuşmakla ilgili. Kılıçdaroğlu'yla savında da kurultay öncesi tartıştı haberi de var küçük bir haber. Eee Kılıçdaroğlu çünkü partinin yapısını daha demokratik hale getirmek için uğraşıyor deniyor ama Önder Sab ve ekibi ise eski tüzükte ısrarlıymış. Böyle de bir haber dedikoduyla karışık haber var. Hepsini gelecek hafta daha etraflıca elden geçirme fırsatımız. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Evet, e, şimdi e, saat dokuzu beş 6 dakika geçiyor. Açık Radyo 94.9 ve açıkradyo.com'da e, Ahmet İnsel'e bağlanmak üzereyiz ama bağlanmaya çalışıyoruz. Bir ufak e, hattan düşme oldu onun için. E, bize de oyalama durumu düştü sizleri ve bizleri kendimizi ama herhalde... E, Burada elimizde kalmış bir haber var mıydı? Ona da bakalım. Aydın'daki orman yangınından da bahsedebiliriz bu arada. Çünkü orman yangınları mevsiminde başlamış durumda. Ve şimdi kontrol altına alınmış. Evet hattın da bağlanmış olduğu haberi geldi. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın abi. Diyarbakır'dasın galiba. Diyarbakır kitap fuarı için geldim öyle. Yani i̇stersen bir iki cümleyle de oradaki ortamı bize bir tarif edersen öyle bir başlayalım. Gezi muhabiri olarak kullanalım seni. Çok güzel, memnuniyetle. Ee, Diyarbakır Kitap Fuarı bu sene, e, yani bu ilk TÜYAP'ın düzenlediği e, kitap fuarı Diyarbakır'da. E, şehrin biraz dışında, e, fuar alanında fakat e, katılım... E, Özellikle tatil günlerinde 19 Mayıs'ta çok iyiymiş ve e, e, hafta sonunda da geniş bir katılım olması bekleniyor. E, 75 veya 80, hatta 85 dediler yanılmıyorsam yayınevi gelmiş e, Diyarbakır'a fuar için. E, bunun dışında Diyarbakır'da e, or, ortam e, sakin. E, kentte ciddi bir e, iktisadi krizin getirdiği bir de Diyarbakır'ın nüfusunun sanayiye veya doğrudan istihdama yönelik faaliyetlerde bulunmakta zorluk çektiği için şehirde ciddi bir iktisadi kriz izi hissediliyor epey bir dükkan kiralık boş Tabii bunları söylediğimde yarısı değil ama insanın dikkatini çekiyor dolaşıldığında sokaklar çok canlı akşamları aynı canlılık devam ediyor İstanbul'da hani derler Avrupa kentlerinden İstanbul'a gelince şimdi İstanbul'un önemli özelliklerinden bir tanesi akşamları İstanbul'un belli sokakları belli mahallelerinin inanılmaz canlı ve geç saate kadar canlı olduğunu söylerler Diyarbakır içinde bu geçerli çok canlı bir bir kent genç nüfus çok var. Tabii ki zengin bir Diyarbakır var. Bir de çok çok yoksul bir Diyarbakır var. Bu çok çarpıcı biçimde kentte, mekansal olarak gözüküyor. Zengin göreli korunaklı, ağaçlıklığı yeşil, bahçeler içinde evlerin olduğu mahalleden, bağlar mahallesine geldiğimiz zaman gerçekten ...bir e, ülke değiştirmiş... ...havasına giriyorsunuz... ...çok büyük bir yoksulluk var Bağlar Mahallesi'nde... Sur, ...köylerden... Sur için nasıl? E, surların hemen yanında ve... E, ...orası... E, ...göç... ...boşaltılan köylerden... ...Diyarbakır'a gelenlerin yerleştikleri... E, ...mahalle... Hmm. E, ...çok dar sokaklar... ...çok çok büyük bir... E, ...yoksulluk var... yani 20 metrekare evde 15 kişi kalıyor, 20 kişi kalıyor, hiç iş yok. E, dolaştığınız zaman zaten insanlarla da biraz konuştuğunuz zaman e, oradaki büyük yoksulluğu yani doğrusunu söylemek gerekirse ben e, Bağlar Mahallesi'ne 3 sene önce de gelmiştim. Biraz daha e, düzelir e, diye umut ediyordum. Pek bir düzelme yok. Gör, bu tabii sadece 1-2 saatlik çok kısa konuşmalar ve e, e, izlenim belki. Gerçekte e, durum daha değişmiş olabilir. E, Diyarbakır'da e, çok e, çatışmalar e, biliyorsunuz dünden itibaren e, Hakurk ve Kandil e, bombalanıyor e, uçaklar tarafından. Bugün devam etti mi bilmiyorum ama dün e, yoğun bir bombalama oldu. E, genelde bu tür e, olaylar olduğunda Diyarbakır'da. Bir gerginlik hissedilirdi. Şimdilik öyle bir gerginlik ben görmedim tabii çok sürekli sokakta değildim fuardaydım. Fakat böyle bir Diyarbakır'da bir normalleşme izini doğrusu görmek mümkün. Yavaş yavaş Diyarbakır kendi ritmini yaşamaya başlayan bir şehir olmuş gibi gözüküyor. Burada fuarla beraber dün den itibarıyla ya da bugün başlıyor dünden itibaren başladı. Dicle Üniversitesi'nde de bir e, geniş sempozyum var. Epey e, gazeteci, e, üniversite öğretim üyeleri e, yarına devam edecek. Cumartesiye kadar devam edecek bir sempozyum var. E, Dicle Üniversitesi e, başka bir sorun e, Diyarbakır'da. Bir kere şehre çok sırtını dönmüş bir üniversite. Bu yıllardır böyledir Dicle Üniversitesi ile Diyarbakır'ın ilişkisi Eskişehir Üniversitesi ile yani Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir'in ilişkisinin tam tersidir maalesef. Fakat Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde ciddi bir kadrolaşma operasyonu devam ediyor birkaç yıldan beri ve bu kadrolaşma operasyonunu izlemek İlginç bir inisiyatif var yalnız bu çok hoşuma gitti. Üniversite sadece üniversitelilere bırakılır demeyi bırakıp Diyarbakır'daki birkaç sivil toplum kuruluşu dün öyle bir toplantı yaptılar. Hatta küçük bir yürüyüş yapılacaktı ben gidemedim ama toplantıyı yürüyüşü düzenleyen birkaç kişiyle konuştum daha önce. Diyarbakır'da bir Dicle Üniversitesi izleme komitesi oluşturulmuş sivil toplum kuruluşları tarafından ve bu Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ndeki biraz fazla belirgin olan kadrolaşma, yani diğer üniversitelerde de var kadrolaşma bazılarında en azından ama bu Dicle Üniversitesi'ndekinin çok fahiş, çok açık. Kadrolaşmadan o, kasıt nedir burada? Belli bir çevrenin, kendi e, insanlarını getirmesi ve hmm. bir, bir, bir cemaatin Hatta şimdi ismini vermek bizimm yok ama a, çoğumuz tahmin ediyorum ismini anlamıştır e, veya söyleyelim iddia türlah fila cemaatinin dizli Üniversitesi'nde hmm. e, çok e, çok belirgin bir e, adam yerleştirme operasyonu yürüttüğünü e, iddia ediyorlar hmm. bir izleme komitesi kurulduğu için ben de bunu e, aktarıyorum yoksa İla e, bir e, bir tarafı suçlamak için değil. E, çünkü ilk defa gördüm bir üniversitenin e, kadrolaş üniversitedeki bir kesime ait bir kadrolaşmayı, o o yörenin halkın e, kentlilerin, e, o o yörenin o kentin e, sivil toplum kuruluşlarının derneklerinin burada neler oluyor diye bir izleme komitesi kurmaları bir ilk olduğu için aktarıyorum bunu bana Hı. ilginç geldi. Sempozyumun konusu ne, belli tem, Temel Belli bir tema üzerine mi yoksa Kitap fuarına bağlantılı bir Bağımsız, bağımsız. bağımsız. Kitap evet. fuarından bağımsız ama burada bir e, Koordinasyon eksikliği e, yok Çünkü kitap fuarı e, Daha Biraz kitap fuarının e, sorunu Kitap fuarı daha 3 hafta önce veya 4 hafta önce Bundan ee, bir hafta önce yapılacaktı yani geç, bu, bu geçen çarşamba değil bir, bir önceki çarşamba yapılacaktı ee, sonra bilmiyorum neden e, belki 19 Mayıs tatilinden getirmek için e, bir hafta ertelendi kitap vardı ama bir ay önce ertelendi ama zannediyorum Dicle'de üniversitesi bu sempozyumu çok daha önceden tarihini tespit etmişti ve ister istemez ikisi çakıştı kötü bir şey de değil tabi ikisinin çakışması. Evet, evet. Çünkü... <gülüyor> Çünkü bu vesileyle hem Kitap Fuarı'na hem Dicle Üniversitesi'ne, Kısen Pozisyonu'na gelen e, insanlar da var. Evet. Durum bu. Hava sıcak. E, gündüz 28-29 derece. Akşam birden bire 12-13 dereceye düşüyor. Evet, Kahrasal dertli. Cuma günleri genelde siz, hepimiz meteoroloji dinlerdik. Bugün artık ben yapıyorum. <gülüyor> meteoroloji işi. Hem Diğer... Gezi Muhabirliği'ne hem de meteoroloji evet, <gülüyor> köşesinizde. Di Diyarbakır Meteoroloji. <gülüyor> Evet çok teşekkür ederiz. Peki e, öte yandan bir de bu çok vahim e, Zonguldak'taki Karadon Maden Ocağı'ndaki göçük ve 30 madenciden 28'in cesedine ulaşıldı korkunç trajik e, meseleler var. Biraz da ondan bahsederiz. Biz sabah diyeyim, azıcık konuşma fırsatı bulduk. Yani e, müthiş bir e, maliyet analizi yapılıyor ve yok sayılıyor işçilerin hayatları aslında. Bununla ilgili bir soruşturma bile başlatılmasının çok iyi olacağını konuşuyorduk. Ne diyorsun? Maliyet analizi üzerinden başlamayalım çünkü o benim pek midemin kaldırmadığı bir konu. Ee, yani bu şu kadara mal oluyor topluma falan dediğimiz andan itibaren o hayatları... Hayır, Hayır tam da o, onu ha, yani ama, maliyetten ha, ha, ha, ha, kastettiğimiz yani herhangi bir tedbir alınması halinde olmayacak i̇nsani ama maliyet, insani evet. maliyet anladım, hiçe sayıldığı anladım. için zaten. Anladım tamam tamam özür dilerim ben de 200 evet. zannettim yani yok. Çünkü öyle bir yaklaşım da var işte bu Türkiye'ye 1 milyar liraya mal oluyor yok, 5 yok. milyar liraya mal oluyor <gülüyor> ama bir, e, insani çünkü insani maliyet üzerinden e, baktığımız zaman ama iktisadi maliyet o zaman çok e, tatsız çok hoş olmayan e, hesaplar yapmak e, yapılıyor. E, bu maliyet biraz daha genelleştirirsek aslında çok yüksek. insani maliyet olarak baktığımızda kaç kişi ölüyor sadece bu maden ocağında değil ama Türkiye'de verilerimiz var. Yani yok diyemeyiz. Yok biz bunu bilmiyoruz diyemeyiz. Aşağı yukarı bütün verilere sahibiz. Baktığımız zaman Çalışma Bakanlığı'nın bir verisi vardır. Ünlü 2006 raporu ve burada 1600'e yakın, 1592 kişinin 2006 yılında iş kazasında, ölümlü iş kazası dediğimiz kazalarda öldüklerini biliyoruz. 1592 kişi 2006 yılında. Bu kazalar, onun dışında kazalarda yaralananlar, kazalarda sakat kalanlara baktığımız zaman, örneğin ölü sayısıyla sakat sayısı aşağı yukarı sakat kalan sayısı aşağı yukarı aynıdır. Bak 5-6 yıllık seyirlere baktım. Oran çok böyle tabii değişiyor ama çok fazla oynamıyor. Bir de kazalarda yaralanan fakat sonra sakat kalmayanlara baktığımız zaman da onlar da ölenlerin aşağı yukarı 3 veya 4 misli. Dolayısıyla bir sayı, önümüze çıkan sayı yılda neredeyse 6-7 6000, 7000, 8000 hatta yaralı sayısını geniş tutarsak kişinin öldüğü, sakat kaldığı, yaralandığı kazalardan bahsediyoruz. Bu kayıtlara girenler, kayıtlara girmeyen ölümler de var. İş kazası olmasına rağmen işte aileyle anlaşılıp kaçak çalıştırıldığı için aileyle anlaşılıp aileye. Belli bir ücret ödenip, para ödenip, tazminat ödenip, işverenin tazminat ödediği ve ailenin bunu iş kazası olarak ilan etmediği, deklara etmediği kazalar da var. Bunlar çok mudur? Zannetmiyorum ama bu işin 1590'da, 2006 yılında 1590'da kalmadığının biraz daha yüksek olduğunu da biliyoruz. Kaza sayılarını biliyoruz. Bunlar kayda geçen iş kazası sayıları. Ve... Şöyle bir şey beni çok çarpıyor. Çalışma Bakanı Ömer Dincer geçtiğimiz aylarda bir karşılaştırma yapmıştı, çok anlamlı bir karşılaştırma yapmıştı. Demişti ki, Britanya'da 100 bin işçi de ölümlü iş kazası. Britanya'da geç bu Ömer Dincer'in Çalışma Bakanının sözleri. Britanya'da 100 bin işçi de gerçekleşen ölümlü iş kazası, Türkiye'de iş kazasının kazası, Türkiye'dekinden yirmi kat daha az veya tersini söyleyeyim Türkiye'deki Britanya'dakinden yirmi kat daha fazla yüz bin kişi de bu Dolayısıyla e, karşılaştırmamız e, gayet e, sağlam hemen bir istatistikçi ve iktisatçı diyecektir ki ama aynı iş kolları benzer iş kollarında olmadığı için belki Britanya'da artık maden hemen hemen kalmadığı için belki Britanya'da Ağır metal sanayi kalmadığı için iş kazası, ölümlü iş kazası riski olan sektörler daha azdır Britanya'da ondan diyecektir. Peki orada birkaç kat daha azaltabiliriz ama Türkiye'deki çalışanların kompozisyonuna baktığımız zaman Türkiye'deki hizmetler sektöründeki istihdamla, Britanya'daki hizmetler sektörü istihdam oranı arasında baktığımız zaman çok büyük fark yok. Hizmetler sektörü de öyle çok ağır iş kazası taşımacılık hariç, ağır iş kazalarının olduğu bir sektör değildir. Dolayısıyla gerçekten sormamız gereken bir şey var. Niçin Britanya'da 20 kat Britanya'dan 20 kat daha fazla ölümlü iş kazası Türkiye'de oluyor? ve bu ölümlü iş kazalarının e, olmasını engelleyecek etmenlerden birkaç tanesi tabii ki kayıtlı insanların kayıtlı çalışmasını sağlamaktır. E, bir tanesi çok sıkı denetim yapmaktır. İş güvenliği kriterlerinin e, hem daha güçlendirilmesidir. Hem de bunlarla ilgili yaptırımların, cezaların artmasıdır. Bir de daha onun kadar önemli olan işverenin bu iş güvenliği kurallarını uygulayıp uygulamadığını tespit edecek, yerinde tespit edecek. İşverenle bu konuda pazarlık edecek. işveren üzerinde baskı oluşturacak. Yerinde iş müfettişini çağıracak olan kişi de işçilerdir. İşçiler bunu tek tek yapmaya kalktıklarında hemen işlerine son vereceği için sendikalardır. Sendikaları iş yerine sokmazsanız o zaman sendikaların yapması gereken en önemli işlerden birisi olan özellikle iş kazası riskinin yüksek olduğu yerlerde sendikayı e, bu denetim unsurunu, iç denetim unsurunu kaldırırsınız. Veya yandaş sendika sokarsanız benim e, başım ağrımasın deyip yandaş sendika sokarsanız yandaş sendika bu işlerle uğraşmaz. Sadece iki yılda bir toplu, sözleş toplu sözleşmede oturur bir göstermelik pazarlık yapar. Bütün bunlar bir bütünü oluşturuyor ve Türkiye'deki manzara hakikaten çok kötü. Buradan hareket ederek de e, madencilik sektöründe, madencilik sektöründe çok ciddi bir e, gevşeme, denetim gevşemesi, risk artışı, ölümlü kaza riski artışı gözlemliyoruz. Evvelden de kazalar vardı mademcilik söksiyen. ama şimdi e, ölümlü kaza artışı riskinin daha arttığını görüyoruz. Çünkü bazı madenler e, özellikle Türk, e, taş kömür kurumu bazı madenleri verimsiz oldukları için ve güvensiz oldukları için kendisi işletmiyor ve özel işletmelere veriyor. Bu göçün olduğu yerden bahsetmiyorum. Orada taşeron çalışan firma galeri açmak için çalıştırıyor. Yoksa göçük anladığım kadarıyla taş göbre işletmesinin zorunluluğunda. O maden. Fakat bir dizi başka maden var bölgede ve Gedikli ve Kilimli bölgesi bir de Balıkesir'de Balıkesir'de bir bölge, şimdi köyde beldesinde bu üç bölgede Sosyal Haklar Derneği'nin yayınladığı 3 aylık sosyal haklar raporu vardır. 2007'den beri yayınlanıyor ve bu üç bölgede Sosyal Haklar Derneği'nde geçen Aralık ayında yayınlanan bir raporda okumuştum. Madencilik sektöründeki ölümlü kazaların yarısı bu üç bölgede gerçekleşiyor. Dolayısıyla öngörülür kazalar bunlar. Çünkü bu üç bölgede biliyorsunuz kaza biraz da e, baktığınız zaman risk haritasının çıkartılacağı bir, e, bir bir sorundur. Risk haritası çıkartırsınız. Ve bu risk haritası belirgin. Okuduğum raporda kazadan önce okumuştum. E, bu e, Gelik Kilimli e, bölgesinde ve Balıkesir Oda köy beldesindeki maden ocaklarında. E, biliyorsunuz? Gelik'te oldu kaza. Evet, bir de e, evet yani e, bugün e, Süleyman Yaşar da mesela şeyde yazıyor. Taraf gazetesinde yani Türkiye'deki yasalara göre maden işçilerin ayakkabısından baretine kazmasından küreğine kadar bütün aletlerin e, bu grizu patlamasına karşı donatılmış anti grizu deniyor. Kanunen şart. Yine kablolar, motorlar bütün de anti grizu özellikle olmalı ama maliyeti işçi ölüm tazminatından yüksek olduğu için tercih edilmiyor diyor. Yani 400-300 ila 400 bin liralık bir masraf yapılmayıp tazminat daha ucuza geldiği için diye bir hesap var. Çünkü çok basit de bir soru da sormuşlar. Ya yani Metan gazı ölçen araçlar var deniyor. Peki neden yasak sağlamak için değilse neden arttığında madene hava verilmesi gerek diyor. E söylendiği gibi metan gazı ölçerleri varsa niye metan oranın arttığı tespit edilemedi diye sorular var mesela. Evet. Yani burada bir ihmal... E, ihmalden öteye bir şey var. E, i̇hmal ve ihmalden öteye bir şey var. O zaman da gayri kanuni bir e, ölüme sebebiyet vermek suçundan neden savcılar mesela sadece Erdoğan'ın ziyareti sırasında protestoda bu bulunan kişiyi gözaltına alıp sonra da tutukluyorlar da e, bir tek soruşturma yok. Ne mecliste var ne de savcılar harekete geçmişler. Yani insan ölümüne sebebiyet vermekten. Böyle bir Büyük şey... ihtimalle savcılar harekete geçeceklerdir. Ee, başka maden kazalarında e, maden işletmesi sorunları hakkında açılan davalar var. Ama bunlar uzun sürüyorlar ve işte çeşitli bilir kişilerle aracılığıyla ihmalin e, kasıt unsuru tabi kasıttan kasıt bahsetmiyorum ama bu bir kasıtlı ihmal diyebiliriz e, neredeyse. Bunlar devam ediyor ama buna etkin e, olama, olamıyorlar. Yani savcılar açıyorlar genellikle tabii ölüm olduğu için savcılar otomatik olarak dava açıyorlar, bir soruşturma açıyorlar e, aslında. Fakat e, bilir kişiler bu arada devreye giriyor, işte o aletli vardı deniyor. E, bununla ilgili e, çalışan e, kesiminin içinde. Dediğim gibi sendikaların çok evet. önemli fonksiyonlarından bir tanesi. Orada bir ekspertiz fonksiyonunu yapabilecek durumda olması lazım. Ve cezaların etkin olması gerekiyor. Daha hızlı ceza verilmesi gerekiyor. Diğer taraftan şuna bakalım. Benim bildiğim kadarıyla 2005'te maden yasasında bir yapılan değişiklikle madenlerdeki bazı güvenlik kıstasları, mesela galiba güvenlikle ilgili, yanılabilirim ama maden mühendisi arkadaşlarımız düzeltirler. Güvenlikle ilgili ve bazı madenlerde maden mühendisinin yer altında bulunmasıyla ilgili, yani bazı teknik güvenlikle ilgili koşullarda bir esneme de getirildi. evet. Yani. Bir e, şeyle bitireyim, e, Türkiye'de e, 2007 yılında yapılan e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir araştırmada e, madencilik sektörü Türkiye'deki en e, riskli sektör, en bir yıl zarfında en fazla iş kazası geçirmiş e, sektör. E, o çalışanlar oranı itibariyle baktığımızda. 2007 yılındaki TÜİK'in araştırması son 12 ayda madencilik, yani araştırmanın yapıldığı tarihten önceki son 12 ayda madencilik sektöründe çalışanların %10'unun iş kazası geçirmiş. Yani ölümlü değil hepsi ama iş kazası. Küçük, az, önemli, sakat bırakır falan ama iş kazası. %10'unun iş kazası geçirmiş görüyoruz. Bu kabul çok, kabul edilebilir bir oran değil. Çok herhalde. yüksek bir oran. yani evet. Onda bir çok yüksek bir oran. O Bu, zaman başbakan hakikaten e, insanı isyan ettirecek biçimde e, efendim madencilikle sektörü böyledir. Bunun madencinin kaderidir. İş kazası geçirmek, ölümler madencinin kaderidir gibi bir şey söylediği anla itibaren orada hakikaten çok büyük bir vicdani suç işliyor. Hani hukuki suçtan bahsetmiyorum ama bir vicdani suç işliyor. Çünkü bunu söylediğiniz anla itibaren ölmek bazı insanların erken ölmek, iş kazası geçirmek bazı insanların kaderidir demiş olursunuz. İş kazası kader değildir. Evet. Hiçbir yerde iş kazası kader değildir. Ne deprem kaderdir. Ne depremde ölmek kaderdir. Ne iş kazasında ölmek kaderdir. Evet, yani hepsi... Bunu yani şimdi bu senin verdiğin rakamlar ve bir de bizim işte bu kanuni zorunlulukların ihmal edilmesi görülünce hele bir de mesela ölenlerden Ahmet Karabektaşoğlu'nun 26 yaşında daha önce de gaz kazası geçirmiş. Yani akıl alacak işler değil buna. Geçen yıl gazdan zehirlenmiş mesela. Asas mesleği de aşçılıkmış. İş bulamadığı için mecburen o, bu işe girmiş. Eşi de şey diye anlatılıyor gazetelerde. Çalışma artık demiş ama başka bir şansları da yokmuş bir iş bulma. Şimdi bu durumda kadere bağlamak tabii çok insafsız ve ağır geliyor insana. Evet, evet. Bu kader niyeyse hep belli kişileri vuruyor. Bu kaderde de bir sorun var kadere yönetenlerde. Evet. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Ahmet İnselli. Ufuk Turu. Açık Gaste. Alp Ulagaylı Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın abi. Ee, gene tutturamadın. Tutturamadım. Bu şeyde koridorda merak ettim radyoda timsah yürüşü sürüyor mu diye. Bizlerimiz <gülüyor> <gülüyor> sürdü evet. vallahi ya. Sorma. Ko koridor aşındı. <gülüyor> Hakikaten şaşılacak bir pazar günü yan üzerinden dört e, buçuk gün geçti hani akşam olduğunu sayarsak ama şaşılacak bir akşamlatık futbolu için doğru evet. ben de hani Fenerbahçe'nin işte ev sahibi olduğu için ekstra motivasyoneli ve Trabzon'un da hani rahat bir döneminde olduğu için. Evet tartışmasız e, favori yani konuşacak e, bir şey yok demiştin. Yani benim hatırladım. şey yaptım hani o Fenerbahçelilerin yani Fenerbahçe İtalyanlarının şey rahatlığı değildi yani yap. E, Ezeriz abi bugün. Sağımızda boğarız falan değil. Yani normal bir şey işte. Trabzonspor için hele kupayı kazanmışsın. Hani bir fiziki zirve yapmış orada takım. İşte üstünden bir 10 gün daha geçmiş. rahatlamışsın. Biraz eğlenceye vurmuşsun kendini. Ee, hani zaten şey olarak da ikinci yarı tamamen ceza alanına kapandı Trabzonspor. Ee, 3-4 oyuncunun ayakta kaldığını gördük ama bazen işte de olmayınca olmuyor. Yani kaleye çekilen çut sayısı galiba 35 o gün. Galatasaray kalesine. yani Türkiye Ligi ortalamasının herhalde 3 katı falandır. Ayrıca da kaleci çok başarılı bir performans göstermiş. Hatta anladığım kadarıyla bazı taraftarlar hafif bir etrafını sarmışlar. Sahaya inip kaleci neden böyle iyi oynadın dercesine. Bu da Türkiye'deki şeydir. Niye iyi oynadın? En evet. büyük şeydir. Bize bize fazla asılıyor falan evet. bizim maçlarda bu Hani evet. Bu bu sezon şey bir şey değil bu maçı özel bir şey değil mesela atıyorum 95 yılda bir maç olmuştur. Eee küme düşme adayı bir takım var, A takım vardır. B takımı biraz hızlı oynar iddiası olmuyor. Niye oynuyorsunuz ne para mı aldınız? Hani <gülüyor> şey, iyi oynamak şey oluyor. Suçam bırakacaksın iddan yoksa, salacaksın. Evet. E, hatta yayılıp çimene oturabilirsin yani hani öyle bir anlayış. Ya bir ev onurunda o gün hani e, oyunu şeydi ekstraydı biraz doğru ama bazen bu kalizlerde hani şey olur, bütün maç top gelmez soğursun, tek pozisyonda gol yersin ya da böyle gittikçe sınırsın maça evet. ne gelirse kurtarırsın öyle bir şey oldu yani ayak, kafa, kol ne varsa çıkardı topları evet Fenerbahçe tabi bayağı ciddi bir şekilde asılmış maça ama bazen oluyor dediğin gibi talihsizlikle, asıl tabi benim anlamadım bu işte bir internette geçmemişiz gibi ee, televizyon cep telefonları filan yokmuş gibi kulaktan dolma bir bilgiyle Hem Fenerbahçe taraftarların hem de futbolcularının ve yöneticilerinin de Bir yanlış sevince katılmış olmaları Hani 1970-71 sezonunda olanı bir nebze belki anlamak o da pek mümkün değil ama Mümkün oldu diyelim bunu nasıl yorumluyorsun? 71'i şey diye düşünmek lazım. 1971'de bir tek Türkiye açısından değil, dünya açısından da bu elektronik çağ, medyatik çağ öncesi bir dönem. Hele Türkiye açısından düşünürsek benim sorudan okuduğum, sizin bizzat yaşadığınız bir dönem. Ee, sadece TRT var. Televizyon zaten 3 yıllık ve haftada 2-3 gün yayın yapıyor. Maç yayını falan yok. Sadece TRT'nin radyoları var. Belki bir de polis radyosu vardır 71'de. İşte onun da yayınında problemler var. Düşünün yani. hani Zaten Türkiye'deki Türkiye'nin hatırlarsanız bir kısmına elektrik falan ulaşmıyor yani ancak pilli radyo falan ulaşabilir. O işte 71 dedi. Radyo hattında problem olmuş. İstanbul'dan maçı dinleyememiş kimse. Yani o zaman için belki anlaşılabilir durum ama hani dediğiniz gibi bugün nasıl eee çevrilen türlü türlü dolap saklı, gizli saklı kalmıyorsa hani mesela e, yapılan sahtekarlıklar gibi e, Burada hani anında şey almanız mümkün. Diğer maçın gidişatının hatta hani skoru bıraktım top kimin ayağında falan takip evet. edebilirsiniz. Ama ee, böyle bir yol seçmiyorlar herhalde işte bunu hüsnü zan mı diyorlar nedir psikolojide? Yani wishful thinking'in bir Türkçesi olsa gerek. Hüsnü kurum Evet öyle olsun gerçeğin yerine onu koyuyorlar ikame ediyorlar gerçekten yani. E, orada işte bir o artık maçın sonlarında herhalde panik havası tatta. Herkes gidiyor şampiyonluk havasıyla birlikte. Bir, herhalde ufak böyle bir söylentik mı oluyor belli tribünlerde. Abi Beşiktaş gol atmış falan. Ee, birden yürüyor yani. Bir tribünden öbürünün aynı tribünün içinde herhalde belli öbekler arasında bu konuşulurken. Sonra başka tribünlere geliyor. Ondan sonra da e, orada bir stratejik ada, bir hata yapılmış. yani Normalde tribünde üst taraflarda e, oturan ve e, o şey yapan görevini icra eden anonsçu sahaya o maçta. Hep sağ kenarından anons etmiş ve tabii e, hani kendisi belki Stav'daki birçok kişiden daha Fenerbahçeli. 10 yıldır orada çalışan tecrübeli de bir isim Hakan Bey ama o arkasında yani o bir işte, tribünlerden o gürültü, sevinç nidaları falan gelince o da hani o şey yapıyor. Ya hakikaten olduk. gol mahtı Beşiktaş ve kendi ifadesine göre NTV'de canlı yayına bağlandı çünkü federasyon görevlisine soruyor. Evet diyor. Bir işte gol attı diyor orada. O da onun üzerine ona da güvenerek yani doğruysa bu ifadesi anons yapıyor. Peki cep telefonu ya da herhangi bir bağlantısı önünde bir laptop falan öyle şeyler kullanmıyor mu yani bakmak için? O muhtemelen ayakta zaten kendimde. Onun için yani o maçın son dakikalığındaki heyecanla laptop meftop hak getirir ama hani federasyon görevlisi ya da tribündekiler için çünkü Hani maçları normal izliyorsunuz, herkes bir yandan maç izliyor, bir yandan şey cep telefonu kulakta hatta şimdi bu e, üçüncü kuşak cep telefonlarıyla artık hani e, daha detaylı da takip etmek mümkün. Maçı canlı izleyemiyorsunuz hala ama işte gol görüntüsü, ünlümler vesaire <gülüyor> hepsi geliyor. E, böyle bir yolu olmuş yani, o tabi e, olayı Fenerbahçe açısından daha dramatik hale getirdi yani belki. Hani bir bir bitse maç bu anons falan olmasa ya kaybettik ama takımı alkışlayalım diyeceklerdi. Belki bu tam böyle bir e, şok yaratıcı e, şey oldu. E, sevinç ve hüzün oldu peş peşe birbirini takip eden. Taşkınlıklar da biraz da onun yüzünden oldu diyorum ben. Yoksa ee, yani şampiyon olun bu tribünleri yakalım sloganını uygulamayacaklardı eğer böyle bir durum olmasaydı diyorsun. Yakmayacaklardı yani tribünü yani bu biraz daha şey yapmış olabilir ee, daha da tahrik etmiş olabilir şeyleri hani bu kadar olmazdı gibi geliyor ama yani şeyin e, tabi hani maçın yani bir, bir sürü ibretlik olay vardı maçla ilgili bir e, işte hani e, Türkiye'li günde eski alıştığımız yani e, son hafta şampiyon değişmez e, slogan zaten bozulmuştu 4 yıl önce İşte onun bir tekrarını gördük yani her takım son maça kadar ısılabiliyor. Bir, bir ibretlik olaydı yani stat ve çevresindeki ondan önlemlerle ilgiliydi. Şimdi maç sonu şampiyonluk sevinciyle sahin seyirirler ama büyük bir öfkeyle de inilebilirlerdi ilk anda. Ve belki Trabzonsporlu oyunculara, hakeme saldırabilirlerdi. Bilmiyoruz şu andaki şey. Belki de olmayacaktı. Ya da kendi oyuncularına. Hmm. Ee, i̇lk anda öyle bir şey olmadı. Hani Bir takım futbolcular soyunma odasına gittikten sonra Şampiyonluğun gittiği, Bursa'ya gittiği haberi geldi. Ama hem stat içinde, yani statın tribünlerinde olmayan olay kalmadı. E bir de stat dışında yani hiç Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kazanmayacağı hesap edilmemiş. E, B planı yokmuş yani. Hiç, yani hiçbir önlem yok. yani bir, Hem kulüp açısından bir büyük ad söz konusu hem de şey, e, yani övünür ya bizim varlık, müthiş önlemler aldık falan. Hiçbir önlem almadıkları ortada. Sokak savaşı çıktı neredeyse. Bunun için de bir soruşturma yürüyor mu acaba? Gözaltına alınan falan oldu mu? Mesela Bence çok tamamen ciddi. şey bu maçla ilgili çıkan olaylar neredeyse halk ayaklanması şey tamamen üstü örtülecek. Sezon sonu olduğu için. Zaten dün ceza açıklandı. iki maç ceza verilmiş. Öyle mi? Fenerbahçe Hı. Seyiriz o zaman. E, geçen hafta ya bir önceki hafta Ankara Gücü Fenerbahçe maçındaki olaylardan dolayı da iki maç Seyiriz Dönem cezası verildi Ankara Gücü'ne. Aynı o, yani. o, o maçta bu, bu kadar olay çıkmış <gülüyor> bir de farkında değilim ben. yani e, Seyiriz oynamayı da geçtim. Bu statta maçı izleyenlerin emniyetli şekilde e, stada girip çıkması mümkün mü? E, sorusunu akla getirecek kadar olay çıktı. Yani. Evet. Hayati Ceydik. Şöyle olabilir. Yani maça gidebilirsiniz. Üzülürsünüz ama hani üzüntünüz, üzüntünüzü üzüntünüz, üzüntünüz içinize gömüp çıkarsınız 90. dakikada. Orada çocuğunuz falan olabilir sizin yanınızda. Ya emniyetli şekilde çıkıp eve gidebilecek misiniz? Yani Gidebildi mi insanlar? Bilemiyorum yani. Birkaç yani tanıdığım var. Hani çok konu Maçtan sonra görmedim, konuşamadım onlarınla. Yani ciddi bir tehlike. Hani belki orada çıldırıp alay çıkaran var ama büyük bir kısmı da 50 bin kişinin. Hani belki 48 bini, 49 bini, 49 bin hani şey üzülerek, ağlayarak evlerine döndüler. Ama hani geri kalan 500 kişi stat içindeki, stat dışındaki o 500 kişi yüzünden ciddi bir can güvenliği tehlikesi yaşadılar. Yani çok sayıda e, civarda oturanlardan aldığım bilgiye göre bütün gece ambulans çalışmış e, ve şey e, hani çok sayıda yaralının göz olduğu söyleniyordu. Evet basın Artık toplantısını dedim. da basma durumları işte yer gazetelerde ne kadar doğru ne kadar aspira gaz bilemiyorum ama işte davumu bize verin filan gibilerden öyle, basın toplantısı yapılamadı zaten evet. futbolcular iki buçuk saat stat'tan çıkamadı Trabzonspor seyircisi gece yarıma kadar galiba stat'ta kaldı Öyle mi? E peki bunların sonucunda hiçbir soruşturma gözaltı ben öyle bir şey okumadım şu ana kadar Yani, yani bu Fenerbahçe'nin aldığı seyircisiz maç oynama cizası dışında i̇şte 500 bin liralık da maddi zarar var ...stadyumda... ...düşünün eski parayla 500 milyar yani... Evet. ...500 bin lira ciddi bir... ...yani Fenerbahçe'nin... geç büyük maçlarda çok yarım ...bu maçın yeri aslatı... ...şeye gidecek zaten... E, ...bu zararı kapatmaya gidecek... E, ...yani şey... ...İstanbul Emniyeti şeyde... ...çok önlem almayabilir... ...diğer olaylarda orada... ...50 kişi gösteri yapar 500 polis yollamayabilir... Ama şey oldu mu futbol oldu mu işte birden hiç değişiyor Anca şey olacak işte Juventus gelecek İtalyanlar sopa gösterecek bize Türkiye'ye gelmiyorum İşte apokrizi var falan diye 20 bin tane polis seferber edilecek Bizim iç sağ maçı oldu mu işte Anca o taraftarlar eşlik etmeyi biliyor Ama olay çıktığında e, Olaya bilinçli şekilde müdahale edebilecek bir e, bu hani Futboldan Futbol seyircisinin Spor seyircisinin e, Zihniyetini almayabilecek seyirci yok yani tamam belki onu işte özel daha önce de konuştuk bunu birkaç hafta önce de ee, buna özel e, e, eğitim almış belki birimler lazım yani ee, ama hani çok ceyiz yani oradaki seyirci açısından çok ciddi sorun oldu yani bu stakkaten maklemek için güvenli mi yani bu böyle bir kötü sonuç alındığında e, taraftar sıstadın bütün Taraftarın belli bir kesimi Stadın bütün bölümlerini ele geçirip ortalığı yangın yerine çevirebilir mi işte VIP odasını basabilir mi? Basın odasını basabilir mi? Hiç statıçı güvenliğiniz yok mu? Evet VIP odasında basın odasında basmış oldukları haberleri vardı yani. Evet bazı gazeteciler tartaklanarak kimseyi bulamayınca bu sefer gazetecilere yönelmişti bir şey. Adi basın. Evet. Yüzünden oldu falan. E, sonunda da zaten daha sonraki bir şeyde de e, şeye binmiş diyeyim birkaç gün sonra da e, Beşiktaş gazetesi Rüştü'ye e, Tabii Rüştü oldu suçlu bu sefer. Yani hesap vermesi gereken Fenerbahçe yönetimi orada hesap soruyor başkasında. E, yani, iyice şeyin e, ölçüsü kaçtı yani bu kulüp yönetimlerinden. Yani ya, ben, Aziz Yıldırım böyle bir açıklama yapmış değil mi? Bütün... Yani şu Fenerbahçe'nin son maçta moda oyun mesela e, müthiş bir oyun değil ama taraftarın beklediği böyle baskılı, sezon boyunca beklediği baskılı bir oyun. E, bu oyunu oynamak için 34 hafta mı bekler? Yani bunun hesabını vermiyor, şeyden hesap soruyor. Rüştü on aramıştı, bilmem neymişti. Yani bu üç büyük kulübün yönetimi hakikaten, yani ee, kulüplerin üyeleri fazla diyemiyorum. Genelde çok öyle bir hesap sorma olmuyor genel kurullarda. Ama taraftarlar yani bir şekilde bu kulüp yönetiminden de hesap sormalı. Yani bizim yarattığımız kaynağı kendi cebinizden verdiğiniz, değil, bizim yarattığımız kaynağı nasıl kullanıyorsunuz? Nereye kullanıyorsunuz? Nereye harcama yapıyorsunuz? Hangi menajerler para alıyor? Ve ortada onun şeye bakın yani 9 milyon euro harcayan takım şampiyon. Hepsinden de iyi oynuyor. 100 milyon euro harcayan e, takımlar onun gerisinde 10 katı para harcayan. Yani geçen hafta konuştuk bu şampiyon olsa da olmasa da ligin en başarılısı Bursa Spor olacak demiştim ben. Evet. E, şampiyon da oldular. Yani çok bir şey değiştirmez o ama eldeki malzemeden aldıkları verim. üçlüklerin 50 katı belki yani daha sıradan oyuncularla sıradan bir takımla sıradan yabancılarla Oktay i̇şte sonuç aldılar. Iyi oyun daha iyi oyun oynayarak. Yani o şeylerin üç büyük kulüp başkanları bile dalaşıyor işte. Tam şey zaten. Eee taraftarı kalan, şey orta oyunu. O ona çatacak, ona çatacak. Şeyi de öyle göreceğiz meydanın önünde. Sonra ama lokantada buluşacaklar. İşte nasılsın? Ne haber? Böyle yana kokuşmalar falan. O kısmını görmeyeceğiz. Evet. Yani. Öyle kandırıyorlar bizi maalesef yani. Ee, tabii hani Türkiye'nin genel şeyine mahsus bir durum. Bir sürü kurumdan da hesap sorulamadığı için sayıştayın da en büyük sorunlarından biri de bir sürü şey sayıştay kontrolünün da Türkiye'de. Sayıştay kamu kurumlarının hesaplarını denetler. İşte şu onun dışında bu dışında özellikle askeri harcamalar mesela kontrol edemezsiniz. E, nereye harcadı nereden bileceğiz. Burada doğru durum var. Kulüpler dernek olduğu için işte kurdukları şirketleri denetlettiriyorlar sözde. Ama o derneklerin hesapları, bilançoları işte kulüp içinde bir takım kişiler hani böyle hamleler yapıyor, komiteler kuruyor, defterleri karıştırıyor ama ne kadar yeterli bilmiyoruz. Yani Bursa Spor'un şampiyonu tabi bu açıdan önemli. Yani Sivas Spor ikisine zorlamıştı bir turnu solkeyi görevi görmüştü. Aynı sezon aynı görevi bu sezon Bursa Spor üstlendi ee, ve yani şey daha az kaynakla çok düşük bir maliyetle halletmiş olmaları da hakikaten e, bütün evet, hesapların yani onu, bir daha gözden geçirilmesine de yol açar inşallah e, Ertuğrul sağlam bir daha tekrarladı yani 17-18 milyon harcadıklardı işte aşağı, aşağı yukarı 9, 9 milyon euro eder i̇şte öbürlerinin kado değerlerini harcadıklarını falan biliyoruz işte e, örneğin Galatasaray'ı düşünelim. Kadro olarak sezonun en iyi kadrosuydu belki. Ama en büyük hayal kırıklığı e, Dünya kupasına kadar 5 oyuncu yolluyorlar. <gülüyor> yani, Türk milli takımı da yok düşünün yani. O 5 oyuncu yollayan takımın şu sezon sonu haline bakın mesela. yani e, Şeyde e, Beyler Bey sahasında maça çıkan veteranlar takımı gibi takımı sanaflardaki yani Oyuncular kaçıyor falan hiç. Şeyde belli değil yani. Kim oyna kim Oyuncu haber vermeden kaçıyor. Bavul mağul toplayıp bir daha gelmeyecek. Kiralık çünkü. <gülüyor> Hı, i̇şte öyle komik bir durum yani. Ne diyelim. Ee, umarım Bursa Spor gelecek sezon şampiyonlarla ilgili direkt oynayacak. Orada da varlıklarını gösterirler. Çünkü İstanbul için ilk takım şampiyonlarla liginde. Şu ana kadar sadece 3 büyükler oynadı. Trabzonspor bir kez önlemeyi geçemedi. Ee, yalnız bir Bursa Spor Başkanı'nın bir demeci var herhalde. Bu sabah ya da dün gece şey yapmış. Maçları belki İstanbul'da İngilizce'de oynayabiliriz diye. Bence kesinlikle Bursa'da oynamalılar. Yani bu şey için de lazım. Ee, çünkü şampiyonlar ligi için İstanbul'a gelen yabancı takımlar işte şeyden iniyorlar havalimanına. Avrupa'nın en güzel havalimanlarından biri. Oradan lüks otobüsle Boğaz kenarında bir otele Böyle rahat bir deplasman. Bazen seyirciler şey yapıyorlar. Yolda karşısında falan ama genelde rahat. Şimdi Bursa'da uluslararası mı, limanı yok. Ya Körfez'de ulaşacaklar, Lodos falan varsa. Ya Deniz Oğlu'ya gidecekler. Biraz bir zor deplasman görsünler yani. İstanbul'a gidip gelmek kolay. Barsona vesaire için. Biraz hani yorulsunlar. Türkiye'nin en ateşli teyzeylerinden birini orada görsünler. Ama tabii stadın yeterli durumunu bilemiyoruz. Ee... Evet, Barcelona çünkü bu kül, vo, volkanik küller yüzünden e, karayoluyla gittiği maçta da yenildi mesela. E, o tabii çok bin kilometrelik bir yolculukta ama <gülüyor> ee, hani uçak yolculuğunun üzerine bir ekstra işte otobüs ya da deniz yolculuğu başka türlü olabilir. Ee, ya Bursa Spor'un direkt katılacak olmasından dolayı da gelirlerinin çok artacağını söyleyebiliriz. Yani yani e, 10, 15 milyon euroya yakın gelirleri olacak şampiyonlar liginden. E, Türkiye liginde yayın ihalesinden de gelirler artacak. Yani seneye muhtemelen birden bu 9-10 milyon eurodan işte 25-30 milyon euroya çıkacak bütçe. <gülüyor> Böyle bir sıçrama. Evet. Bakalım. İlginç yani, bir şey yani. Evet. Bunun üzerinde daha epey konuşma fırsatı buluruz. Peki birkaç kalan birkaç <gülüyor> dakikada da diğer e, elimizdeki birkaç küçük Konu vardı. Evet, değil. O, geçen hafta biz konuştuktan sonra o günün gazetesinde Milliyet'te çok ilginç bir haber vardı. Üzerinden bir hafta geçti ama konu devam ettiği için bugün atlamak istemedim. Yani yazıyı da bir hafta saklıyorum haberi. Hı hı. E, aslında haberin kaynağı e, iki hafta falan oldu. E, Türkiye Basketbol Federasyonu e, bir açıklama yaptı ve e, şeyden itibaren işte... E, Özellikle gelecek sözünden itibaren Bayanlar Ligi yerine Kadınlar Ligi, Türkiye Basketbol Kadınlar Ligi diyeceklerini açıkladı. Bu yönde birkaç ufak çaba vardı. MTV Spor'da böyle bir çaba var. Artık Bayan Sporcu demiyorlar böyle alt yazılarda falan. Kadın Sporcu diyorlar. Oradaki editörlerden ve milliyet yazarlarından Nilay Yılmaz'ın bu konuda ciddi çabaları oldu. hani Erkek karşılığı kadındır. Kadın Sporcu dinsin Kadınlar Ligi diye. Yoksa bay sporcu gibi çok sual. Bay, bay sporcular falan. <gülüyor> Hanım sporcularımız <gülüyor> neredeyse. Sonra Milliyet de bu şeyin üzerinde basketbol federasyonunun hamlesi üzerine diğer federasyon başkanlarıyla konuşmuş ve hakikaten bir başka ibretlik durum. Yani bu başkanların cevapları bir okumak lazım. Bu 14 Mayıs e, 2010 Cuma günü Milliyet gazetesinin 29. sayfasına çıkan haber. E, futbol, basketbol dışındaki daha bizim ufak spor dallarının başkanlarıyla konuşulmayacak ama müthiş yani. Hani bu adamlar zaten başkansa, mesela okuyorum Bisiklet Federasyonu Başkanı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu demiş ki kadın sporcu olur mu? Bayan sporcu olarak devam edeceğiz. Dünyada neyse bizde de öyle olacak. Kafamıza göre değişiklik yapamayız. <gülüyor> Dünyada bayan mı diyorlar? <gülüyor> Şimdi e, <gülüyor> Türkiye <gülüyor> Matta Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen 20 yılda İlk akım çok. Yani Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi masa tenisçilerinden biriydi. Böyle bir isim değişikliği olamaz. Dünyada ve Avrupa'da Women's League denir. Bu da Bayanlar Ligi'dir. <gülüyor> <gülüyor> Men Ligi ya da Adamlar Ligi olarak mı kullanmalıyız? Kadınlar Ligi'nin altına genç kızları nasıl eklersiniz? Bayanlar deyince hepsini kapsarsınız. Biz herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Ama bir dakika bu ince düşünce bence önemli. Ama şey noktasına dikkat ediyor mu gerçekten federasyon? Bazı Kadınlar kızların arasında sızabilirler. Bu konuda çalışmalar var mı? bekaret raporu isteniyor mu? Yok artık bekaret testi yapılamaz ya. O Test değil, değil yani değil. talep üzerine. Yani yani daha işte, girerken federasyona. Bir takım, şey, bir, bir takım anlayışı oraya giriyor. Ee, mesela Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Öz şöyle demiş gündemimizde böyle bir değişiklik yok. ...bizim zaten ligimiz bulunmuyor. Öyle atıyor üzerinden. hani Bayanlar ligi kadınlar... ...yol <gülüyor> değil. Lig yok kayakta. Bayan ve erkek branşımız var. Bayan olarak devam edeceğiz. Yani mevzu ligde kilitlendi zannetmişim. Oradan girtti o. o. Oradan ya, kurtardı. Yanlış anlamış. Peki ama... bu direniş niye? yani hani Bayan deyince ağızları bir hoş mu oluyor nedir anlamadım ben. Kibar yani... işte. Mesela kibar. Ne demiş? Tamam, ama hani kibar olmak için bütün bu ısrar. yani Çünkü kadınlar kadın istiyor. Ee, mesela Halitler Fedasyonu Başkanı Hasan Akkuş şey demiş... ...ama bayan kelimesi daha kibir, kibar bir ifade taşıyor. <gülüyor> Tam da sorun bu yani... ...kadını kibar bu... E, ...kadını bir şekilde yumuşatılması gereken... ...nazikçe söylenmesi gereken bir şekilde getirdiği için... ...kadınlar ben, ben... kız zaten bu Tamamen yani... yani bu hani... ...kibarlık mı artık budalık mı ne diyeyim ben... ...şeye döndüm mesela Dünya Kadınlar Usta. Günü 8 Mart... ...şey Aydın diyor televizyonda... Tü, ...tüm bayanların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum mesela. <gülüyor> <gülüyor> Hayda... <gülüyor> E bu durumda şunu yapmak da hakikaten işi daha kolay çözebilir. Bu kadar çok federasyon bilmem ne falan filan sayıyorsun. O zaman e, Dünya Bayanlar Günü şeklinde bir öneriyle çıkalım ve konuyu kapatalım bence. Önemli olan çünkü bu tarzlılık en nihayetinde. Benden de başka bir öneri var. Bay sporcu denmesini istiyorum Bay bunu. <gülüyor> baylar. Ama baylar ligi. Baylar futbol, ligi ve baylar mesela Süper Lig'de o, o kullanılmasın kullanılmıyor mesela şey diye. Türksel neydi işte süp, Türkiye e, Baylar Süper Ligi futbol evet, süper ligi falan. tabii baylar. Bayanlar, hakem e de öyle hitap etsin oyuncular. E bayım yani verdiğiniz penaltı bana pek şey düşmedi. Kibar böyle hakem. <gülüyor> bay hakem. <Ya> kadın girdiğim <gülüyor> işin içine kibarlaşmak gerekiyor. Niye bilmiyorum ama hani bana daha çok bütün bu olan biten hani erkek egemen ve ayrımcı geliyor. Tabi herkesin i̇şte başka türlü bakışı var. Onu fark ettim. Şeydeki şeye bakarsak yani federasyon, federasyon başkanının hepsi kadın. Şimdi yönetim kuruluna bakalım. Orada da kadın. Silme kadın. Onlar kadın değil bayan bir kere. Hepsi erkek fedasyon başkanlığının. Hiç şey yok. Hiç kadın yok. Onu demeye götürüyorum. Yani yönetim evet, kurulları da öyledir evet. Çok az kadın vardır. Tamamıyla erkekler. Evet. Ama erkekler yani, uygun görmüş. Bayan demek istiyor şimdi. <gülüyor> yani Çok mato ibretlik. Yani tabii dünyada hani ne kullanıyor? O bir tanesi tamam dil konusunda da şey olmuş. Avrupa'da Women League denir diyor. Hani woman onun o... Bayandır diyor yani. <gülüyor> ya, <gülüyor> Olimpiyatlarda, ol ol <gülüyor> ol futbolda falan hep woman kullanılıyor şeyde. Dünyada ya da e, işte e, e, Moeres galiba olacak işte FAM deniyor. E, birkaç istisna var. Bir Wimbledon tenis turnuvası mesela Ladies kullanıyor. Ladies. Hala. E, bir de... Ama Wimbledon bir miktar zaten e, hani aristokrasi, aristokrasi. vesaire e, la, başka türlü bir kafa. falan var. Şeye geliyorsun böyle kentteki Revenance falan yapıyor hala tenisler falan galiba öyle bir şeyler. Ee, ...öyle komiklikler var. Bir i̇şte de böyle komiklikler... asil federasyonlarımız var abi. Gurur duymak lazım. Golf'te, e, ABD'de falan... ...mesela erkeklerin... ...şeyi... E, ...turnuvalarına Professional Golf Association... ...denir. Şeyi LPGA, yani Ladies Professional Golf Association. Hani bu ikisi sınayı... ...biliyorum ama yani... ...olimpiyatlarda mesela hani bayan sporcu, erkek sporcu... Çeviri anlamında öyle değil tabi erkek sporcu kadın sporcu diye. Bunu bir şekilde tamam. kabul edebilirim ben haltercilerde referans yapacaklar. <gülüyor> ama halter omuzdayken mi? <gülüyor> evet. Ya şimdi bu ayrımcılığa girer yine. Şimdi kadınlara başka bir zorluk, bayanlara pardon başka bir zorluk çıkarmayalım. Referans yapıp sonra kalacaklar. Halterle halter mi? Tamam halter... o zaman olur. Tamam bir <gülüyor> dengeye kalıyorsak sorun yok yani. Akla zarar falan ama niye olmasın? Bu da akla zarar o da. <gülüyor> Evet bir de, Tabii Birkaç hafta önce konuşmuştuk işte eskiden hani bayan da değil bu bayan kibarlı yerelde yoktu bir 20 yıl 25 yıl kadar önce. Kızlar. Kızlar da evet benim zamanımda öyleydi. Kızlar bir de şimdi kızlar e, Ligi zaman e, hani kadınlar için hiçbir profesyonellik yok şey kadar e, yani 85'e 90'a kadar falan. Tüm <gülüyor> sporlar amatör yani basketbol olsun voleybolu ne yapıyorsun hani lisede 16-17 yaşında genç bir yaşta ağa takımda oynamaya başlıyorsunuz. Üniversite devam ediyorsunuz. Üniversite bitince bırakıyorsunuz sporu. E i̇şte evleniyor kadınlar. Ne yapar? Evlenir zaten. işe iş eriyor mi? falan. Spor gidiyor. İlk işte voleybol da vardı. O eczacı başının Milan kızın falan çabalarıyla hakikaten e, o zamanki kadın sporcuda kadın voleybolda para almaya başladılar. 79-80 ama yarı, şey diyebiliriz hani e, yarı profesyonel başka bir işleri de var ama hani Kadın sporcu genç bir algı olduğu için kızlar. Hani 22-23 yaşındayım evet. falan. Kızlar. Öyle. Sonra birden işte bayana dönüştü. 90... Abi peki 90... genç erkeklerin oynadığı liglere de oğlan ligi falan oğlan. diyor muyuz? Demeliyiz. Ben, ben en sen <gülüyor> onu diyorum zaten. Madem şey onları da oğlanlar ligi diyelim. Yani hani burada eşitliği sağladığımız sürece bay bayan, kız, oğlan bence <gülüyor> sıkıntı yok. Olur. Ama hani bunu bir dengeli hale getirmek lazım galiba. Evet. Eee... Hani şey olur mu genç yıldız kategorileri mesela yıldız kategorisi 15-17 yaş arası. Işte 17-19 yaş arası. Yıldız olanlar Gençler. <gülüyor> Orada genç kızlar, yıldız kızlar denebilir mi? Belki olabilir hani. Kızla şey, olan kızlar. Genç genç seviyesi için belki böyle bir, öyle bir şey de ırtılabilir. Hani kadınla birlikte şeyde öyle e, tabii batı dillerinin bir kısmında şey ayrımı olduğu için hani dişi eril kelime falan. Oradan öyle numaralar yapıyorlar onlar. Yani hani genç diyor ama o gençten onun şey olduğunu anlıyorsunuz. Kadının olduğunu anlıyorsunuz mesela. Ya evet. Burada mesela zaten konu herhalde bakir olup olmaması değil konuştuğumuz <gülüyor> kişinin. Veya bakir olup olmaması değil aslında ergen durumda yetişkin durumda olması. Biyolojik durumla ilgili tabii, bir şeyden bahsediyoruz. Tabii. Seks hayatından değil herhalde. Tabii tabii. Evet. Ama işte bizde o şeye gidiyor. Sekse gidiyor iş. Zaten öyle diyor adam mesela. Eee... Kadınlar Ligi'nin altında genç kızları nasıl eklersiniz diyor falan. Valla e, maşallah. Yani i̇şte mesela voleybol fedası'nın başkanıymış. Kadın sözü aynı anda kız çocuğu ve genç kızı kapsamaz. <gülüyor> Zorlamaya gelmez zorlarsan tutmaz. <gülüyor> Peki, yani bu, bu dil ortaya... üzerine çalışmaları halter tepedeyken yaptıklarını varsayarak e, kendi hallerine bırakmak lazım herhalde. Ama işte basket polisasyonunu takdir etmek lazım. İlk böyle bir çabayı gösterdiler ve evet. isim değişikliği yaptılar. Çok Şu ana kadar hareket. TBBL idi mesela Türkiye bayanlar basketbol giydi muhtemelen Türkiye kadınlar basketbol di giydi TKBL gibi satma olacak seneye yani son anda bir caymazlarsa bu evet onlara mi? da kredilerini verelim ve bitirelim artık Hı. çok teşekkür ederiz herp evet. tüm bayan dinleyicilerimizde de iyi hafta sonları <gülüyor> diyor <öneriyorum. Ben burada. gülüyor> dikkatli ol sokağa çıkarken bayanlar bazen bozuluyor bu işe haftaya <gülüyor> göre haftaya görüşmek <Haftaya> üzere. <gülüyor> <isterim. gülüyor> Alp Ulagaylı Spor Evet bu şekilde de böyle bir haftayı da kapatmış oluyoruz. Açık Gazete programı burada sona eriyor. Pazartesi gününe kadar da daha sakin bir hafta sonu günler geçirmek dileğiyle daha az kanların ve Çatlamaların, çatlamaların olduğu bir dünya dileyle bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık gazete.